Efendim hayırlı akşamlar TV.net'e hoş geldiniz. Soruların Peşinde programına hoş geldiniz. Soruların Peşinde bugün ikinci bölümüyle karşınızda bendeniz Yusuf Genç, kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte bu haftada yine ve yeniden soruların peşinde olacağız. Bugün düşünmek kavramı etrafında geniş oylumlu bir sohbet yapmak arzusundayız. Tabii yine söz bizi nereye götürürse, nerede biterse, çok da sınırlamadan evet. bu yolculuğa çıkmak niyetindeyiz. Hoş geldiniz diyelim, sefalar getirdiniz diyelim. Evet. Hocama döneyim ki hocam siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sadece stüdyoya değil İstanbul'a da. <gülüyor> eyvallah. Kayseri'deydiniz. Ayağınızın tozuyla uçaktan indiniz geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Vazifemizi evet. yapmaya çalışıyoruz. Ne vardı hocam? Ne oldu Kayseri'de? Ee, Kayseri'de Büsam ee, diye bir akademi var. Bizim e, Dursun Çiçek Hoca ve Yusuf Yerli Hoca'nın bir e, diye çatısı altında organize ettiği, rahmetli Akif Emre'nin fikri önderliğini yaptığı bir akademi diyelim. Onun bir programı vardı. Bu seneki program da ilginç bir program. Zihniyet üzerine. Zihniyet nedir? Sonra zihniyetin değişik disiplinlerle ilişkisi. Zihniyet ve bilim üzerine bugün ben bir orada seminer yaptım arkadaşlarla. Yani herhangi bir kültürdeki, herhangi bir medeniyetteki ya da herhangi bir bilim adamının zihniyetiyle yaptığı, ürettiği bilimsel bilgi arasındaki ilişki nedir? Bu nasıl dönüşümlere neden olur? Karşılaştım olarak örneklerle işte Çin'de nasıl, İslam'da nasıl? E çok güzel aslında örneklerde çıktı bu vesileyle. Zaten e, zannediyorum birkaç, e, bir hafta içerisinde YouTube'a da düşer o. E, Büsam'ın e, kendi YouTube kanalında izlenebilir. Eyvallah. Tabii burada bana gelen e, gizemli bir soruyu da, Belki bu vesileyle sormak lazım hocam. Ee, İhsan fazla oldu kaç kişi diye e, sordular. <gülüyor> Çünkü e, bu hafta mı artık ben sayamıyorum. Tabi de konuşmaları işte bir yandan ketebede bir e, felsefe bilim dizisinin de üst danışmanlığını diyelim e, yapıyorsunuz. Dersler bir taraftan yayınlar bir taraftan. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum aslında. Şimdi düşünmeyi konuşacağız. E, yine klişede bir yaklaşım var ya Türkiye'ye ilişkin de şeyin altını çizelim istiyorum. Siz belki en doğrudan ifade edecek kişi olabilirsiniz. Esnaf. Bu anlamda şu açıdan. Çok farklı sayıda, ilde çok farklı program yapıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla işte Kayseri'de, Eskişehir'de, Bursa'da, şurada, burada. insanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Bizde felsefe mi var? Kardeşim meselesi. Ne, ne dair, ne, ne söylersiniz? Merak ediyorum doğrusu. Şimdi, güzel bir Tespit bu ama bence başkalarının bizim hakkımızda verdiği kararlardan, yargılardan hareket ederek, onları yanlışlayarak, çürütmeye çalışarak düşünmeyi reddedelim. Her konuda ama. Bunlara dikkat edelim. Yok sayalım demiyorum, dikkat et. Yok saymayalım. Çünkü bizim görmediğimiz noktaları bize işaret ediyor olabilirler. Çünkü biz neticede kendi yapımıza gömülü haldeyiz. O yapının mekanizmaları içerisinde, alışkanlıklar içerisinde, Hareket ediyoruz. Dışarıdan bir gözün bize bir şey işaret etmesi uyarıcı olabilir. Tembih anlamında. Ama e, onu merkeze alarak, oradan hareket ederek düşünmeyi rendedelim. Bizde felsefe var mı yok mu, Osmanlı'na da şu var mı yok mu? Bunlar e, yani tırnak içinde kahve sohbeti tadında. E, entelektüel magazindir. Evet. E, bunlarla biz uğraşmayalım diye düşünüyorum. E, ama sorun şu açıdan önemli. E, bu seyahatler, bu seminerlerde karşılaştığımız gençler insandaki ümit e, miktarını niceliksel olarak değil ama niteliksel olarak arttırıyor. E, gerçekten düşünen beyinler, düşünen insanlar, derdi olan insanlar e, çoğalıyor. E, bu da tabii e, içinde yaşadığımız e, ekonomik, politik, e, toplumsal durumla alakalı. Yani düşünmek bir estetiktir, onu söyleyeyim. Yani... Aylak adamın işidir. Mi? Hayır o anlamda demiyorum. Yani benim an... Biz şimdi düşünmenin tabii konuşacağız. Dereceleri var. Ama bizim kastettiğimiz o teorik düşüncenin en genel anlamıyla bir estetik durumdur. Bir yani estetikten kastettiğim şu. Hani fıkıhta vardır ya bir insan mesela e, üşümemek için bir çuval giymesi lazım. Yani bir zorunluluk var orada. Zorunlu ihtiyaçlarımız var bizim yaşamamızı idame ettirmek için. Sonra bir de ihtiyaçlarımız var. Yani bir mağarada yaşamak bir zorunluluktur insan için soğuğa karşı. Ama bir evde yaşamak ihtiyaçtır. Ama bir lüks bir sarayda yaşamak estetik bir durumdur. Tezini bir durumdur. Düşünmek, düşünmek bu anlamda diyorsunuz. estetik bir durumdur. Evet. Tezini bir durumdur. Yani bizim anladığımız Hı. anlamda düşünmek. Dolayısıyla belirli şartların gerçekleştiği yerlerde ortaya çıkar. Bu şartlar coğrafi olabilir, topolojik olabilir... Efendim politik olabilir, ekonomik olabilir, e, toplumsal olabilir. O anlamdaki düşünceyi kastediyorum. Türkiye'de bu estetik anlamda düşünme e, yavaş yavaş oluşmaya başladı diye e, en azından görüyorum. Bunun pek çok değişkeni var. Tabii. Ama doğrudan bunlara bağlı değilim. Değil yani Toplumsal refah vesaire bunlara doğrudan bağlı değil. O estetik yere gelmeye doğrudan bağlı değil. Değil tabii ama yani şimdi şöyle gerekli şartlar var, yeterli şartlar var. Bir de tüm bu şartlar olduğu halde başka nedenlerden dolayı bu illa gerçekleştirdiği bir kural da yok. Yani tüm şartları bir araya getirdik. İlla helva olması lazım olmuyor bazen o helva. Onun da çeşitli nedenleri olabilir. Ama neticede düşünme, teorik düşünme, üst seviyeli düşünme, soyut düşünme artık adına ne dersek diyelim belirli bir yapının oluşmasıyla, bütünün oluşmasıyla alakalı. O bütünün fonksiyonu. Yani ben, hmm. e, tabii yani e, bir dağın tepesinde günlük ihtiyaçlarıyla meşgul olan bir insanın tutup varlık nedir? E, evren var olmadan önce ne vardı? gibi sorulara vakit ayıracak zamanı olmayabilir. E, boş, zamanın, boş zamanı olan hani daha da teknik söyleyelim toplumun Artı değerinden pay alan hmm. insanların yapabileceği bir iş. Hani e, şöyle söyleyeyim. Bu bağlamda hocam, çok özür. Mesela farzı aynı olan yani her kişi için kendisi için e, ekmek yemek, su içmek mesabesinde hayati olan bir düşünme Tabii o, yoktur mu? Yo var. Yani şimdi düşünmeyi kategorize edersek işte. Günlük hayatımızı idame ettirmek için düşünürüz. Ondan sonra toplumsal ilişkilerimizi organize etmek için düşünürüz. Devlet kurmak için düşünürüz. Bunlar da düşünce. İşte o zaman başa dönelim mi Bunların da adları var. Şöyle bir şey söyleyeyim başa dönmeden. Düşüncenin iki boşandırıcısı var. Birincisi merak diyorlar. İkincisi bence daha önemli korku. E, Boşandırıcısı, boşandırıcı, baş titikleyici. <gülüyor> yani oradan başlıyor. Biri merak. E, bu özellikle e, artı değer üreten toplumlarda o artı değerden pay alarak günlük hayatını idame ettiren dolayısıyla boş vakti olan. Hani Aristoteles'in metafiziğinde düşünmeyi bir tür Mısırlı ailelerin e, boş vaktiyle başlatır ya. Yani meraktır ama bir şeyi anlatırken e, bir zorunlu ihtiyaçlar var. Homeros özellikle bu zorunlu ihtiyaçlara atıf yapar. Mısır'da düşünmenin, bilimin, bilmenin diyelim başlaması bir de merak. Sizin e, herhangi bir iş yapmıyorsunuz. Devlet size maaş veriyor bunun için değil mi? Akademi biraz böyle değil mi? Siz şu konuyu düşünün diyor size. O artı değerden pay alıyorsun. ya yani toplumu ürettiği artı değerden o vergi diyelim ona. Oradan size maaş veriyor devlet. Siz düşün. Yaz gibi anlamıyla. Bu merak Biraz e, belirli bir refaha erişmiş şehirdeki bir insanın başaracağı bir şey. Ama bir de daha derinden o üst düşünceyi tetikleyen e, ben buna entelektüel korku e, diyorum. Kaygı da diyebiliriz. E, kaygı, ürperti, e, varlığın anlamı üzerine, insanın evrendeki yeri üzerine, e, ondan sonra e, benliğin e, devamı üzerine, hiçlik e, duyuşu üzerine, e, üst düzeydeki estetik. ...duyuş üzerine e, entelektüel korku, bu entelektüel korkuyu tırnak içinde metafizik e, sorularla ilişkilendirebileceğimiz gibi... ...içinde yaşadığımız evrenle alakalı da e, evrendeki olaylarla da ilişkilendirebiliriz. Mesela deprem, e, hmm. biz bu, bizim için bugün çok bir anlam <gülüyor> ifade etmiyor ama diyelim ki... E, ...Mezopotamya baktı. yani ilk Homo sapiens sapiens bu işleri yapmaya başladığında... Gökyüzünden korkması, çeşitli yerlerden korkma, buradaki... Artık o korkunun daha somutlaşmış hali. Yıldırım ya da... Y tabii, tabii. İnsan zihni düşünerek buna bir cevap veriyor. Cevap veriyor, kendi bağlamı içerisinde, kendi şartlarından hareket ederek buna cevap veriyor. Zaten cevap veremeden o... insan en çok rahatsız eden belirsizlikte asla düşünmek... Belirsizliği fethetme işidir. Siz belirsizliği fethettiğiniz kadar yaşarsınız. Yaşamayı burada sadece maddi anlamda demiyorum, şöyle korkularınızı tanımlamak zorundasınız. Mesela öldükten sonra ne olacağım sorusunu soran bir insan bir eskatoloji ile en azından oraya bir cevap verir. Hiç olacağım, çürüyeceğim, toprak olacağım, börtü olacağım da bir cevaptır. E, ya da belli bir hesap vereceğim bu da bir cevaptır. Ama en azından bu sizin belirsizliğinizi gideriyor. Belirsizlik kadar insanı rahatsız eden bu belirsizliği, somut anlamda belirsizlik de yarınınızı öngöremiyorsunuz. Mesela yarın ne olacak? Bu bir korku yaratmıyor mu insanda? Her an yarın bir olay olabilir şeklinde ya da daha üst düzeyde, metafizik düzeyde kendi kiş, kimliğinizle, kendi benliğinizle, varlığınızla alakalı bir şey olabilir. Düşünmek aslında bir tarafıyla da o belirsizliğin yarattığı korkuyu fethetme, onu ele geçirme, onu tanımlama işi olarak da görülebilir üst seviyede. Hmm. Bu tabii görece verdiğiniz cevap değil mi? Tabii. Yani fethetmek diyorsunuz ya. Evet. O görece artık yani yıldırım... İşte deprem ya da. Bunun somut da olabilir. Nedenini anlamaya çalışıyorsunuz. Tabii. Somuttan gidersek, hani belki evet, daha evet. sağlıklı anlaşılır, bir neden tayin ediyorsunuz. Tabii. Sizin için e, diyelim kork, e, emin oluyorsunuz ondan. Tabii bak, neden yani, yanlış olabilir. Örnek o vereyim. Şimdi mesela mitoloji bile bunun için bir aslında cevaptır. Bu tür e, belirsizliği giderici. Mesela Karadeniz mitolojisi. E, ben bu tabir Böyle bir şey var mı? <gülüyor> var tabii. Karadeniz mitolojisinde mesela e, ben hatırlıyorum. E, Kaya var. Derenin etrafında. Burada bir atizi oluşmuş. Aslında as at atizi değil o. Yani doğal olarak oluşmuş. Şimdi yekpare bir kaya, çok büyük bir kaya atizi. Ha, ne olacak? bu Uzaylı diyeceksin. Ufolar geldi diyeceksin. Ya da Hazreti Alemin düldürün izi diyeceksin. Ha, hangi e, anlamda yer dünyasına ait aitsen... tabi Tabii. E, mesela ben gençliğimde gittim o kayayı. Çıktım baktım. Hakikaten atizi var ama sorduğun zaman oradaki büyüklere Hazreti Ali'nin düldürün izi. Bunu aynı şeyi sınavda gördüm. İşte orada Bayabat şeyin kalesinin bulunduğu dağ, bıçakla ikiye bölünmüş gibi hmm. Hz. Ali'nin Zülfikar'ı mesela Anlatabiliyor muyum? Yani mitoloji bile esas itibariyle sizin o belirsizliği fethetme işinizle alakalı. Yani şöyle bir açıklama getiriyorsun tırnak içerisinde. Bu açıklama seni idare ediyor. Belli bir şekilde rahatlamanı, yarınını öngörmeni, kendini güvende hissetmeni sağlıyor. Hmm. O açıdan düşünme bütün o hiyerarşik dizilişi, bak, yani ontoloji bir tabaka var düşünme dediğin. Kanunu doyurmak da bir düşünmektir tırnak içerisinde. Onların çeşitli adlar alıyor kültürde. Ama en üst seviyede mutlak varlığı düşünmek de bir düşünmektir. Ee, geleceğini düşünmek, sadece maddi anlamda demiyorum, öldükten sonra ne olacağımı da düşünmek ya da yeryüzündeki anlamını düşünmek de bir düşünmektir. Ee, o açıdan düşünme kelimesinin etimolojisi, tefekkür kelimesi, nazar kelimesi bunların üzerine ayrıntılı konuşmak lazım bir yerden başladık zaten hocam hızlı da gittik hatta şimdi program başlamadan önce de konuşmuş idik oradan aslında yani bir tarif ve tanım yapalım istiyorum ki şu anda yaptığımız sizin verdiğiniz tarif tanım mı önümüzdeki iki saat boyunca düşünme derken bunu kastediyoruz bu bağlamda konuşuyoruz anlaşılsın 1951-52 notları herhalde haydi gelin düşünmek teşekkür etmektir diyor. Bağlamına bakmak lazım. Şimdi yani çağrışım yoluyla düşünürsek iyi olmayabilir. E, o cümleyi hangi bağlamda kullanıyor? Meselem o değil ama zaten. Sonra evet. işte sizin sıklıkla atıf yaptığınız Saçköprüzade'nin düşünmek yolda olmaktır. Evet. Ettefekül fisehir. E, şimdi iki tane şey var diyelim cümle. E, buradan hareketle, bu, bu kısmı biraz sonra da geleceğiz ama e, şeyi verirseniz, en yalın haliyle düşünmek, düşünme dediğimiz zaman, Düşünceyle aynı şey midir? Neyi tarif ediyoruz? Tam karşılığında ne olmalı insan zihninde? Şimdi geçen hafta hatırlarsanız şöyle bir cümle kullandık. Düşünmek ancak düşünme etkiliğinde yakalanan bir şey. Yapılırken bu, mümkün. Tabii bu Üç. ne demek şu demek. Siz şimdi bir dili, gramerini ancak o dilin içerisinde yakalayabilirsiniz. Dilden önce bir gramer yok. Yapay bir dil olur o. Kaldı ki o yapay dili de siz mevcut dilleri taklit ederek kuruyorsunuz. Yani Türkçenin grameri yazılarak Türkçe konuşulmuyor. Türkçe diye bir dil konuşuluyor. Bunun başlangıcı keyfi de olabilir. Dilin başlangıcını bilmiyoruz. Nedir? Doğal mıdır? E, metafizik bir güç müdür? Onu bilmiyoruz ama keyfi olduğunu kabul etsek bile dil belli bir kurallık içerisinde gelişiyor. Siz bir süre sonra, 100 yıl, 200 bin yıl sonra diyorsunuz ki ya bu dil, bir dil konuşuluyor Türkçe diye. Bunun grameri nedir? Oturuyorsun bu grameri yazıyorsunuz. Aslında düşünce de böyle bir şey. Biz düşüncenin gramerini ancak düşünme etkinliklerini analiz ederek elde edebiliyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman şunu sorabiliriz: Türkçe ne zaman konuşuldu diye bir soru sorarsınız dersiniz ki Minattan önce işte bilmem Sibirya'da başlayan bir yolculuk bu e, belli bir döneme gelmiş ve grameri yazılmış. Şimdi düşünce ne zaman başladı? E, eğer evreni Big Bang'le başlatırsak hani kabul edilen kozmoloji teoriye göre 14.5 milyar yıllık bir Hikaye. hikayesi var. Güneş sistemi de 4.5 milyar diyorlar, değil mi? Bu güneş sistemi içerisinde Dünya diye bir gezegenden e, müdrik bir varlık ortaya çıkıyor. Hemen çıkmıyor. Onun da belli aşamaları var. Müdrik bir varlık yani idrak eden bir varlık çıkıyor. Ama bu idrak eden varlık dediğimiz var olan düşünceyi diye bir şey üretiyor. Bak şimdi bu, bir kere bu reel zemini bir tespit edelim. Şimdi e, müdrik, et, müdrik bir varlık var, müdrik bir var olan var, idrak eden bir var olan var. Ve bu idrak, bu yakalama faaliyeti ile çok dehşet Sorular soruyor. Şimdi bak güzel bir soru sorayım. Ta 14,5 milyar yıllık dönemi düşündüğünde müzik varlığın ortaya çıkması ve idrakini kayıtlara geçirmesi 150 bin yıl diyen var, 80 var, 15 bin diyen var. Neyse bu varlık ilginç bir şekilde bugün kendisi var olmadan önceki durum üzerine de düşünmek istiyor. Hatta evren var olmadan önceki. Şimdi şey ona geleceğim bak. 14,5 milyar yıllık kendisi burada 15 bin yıllık, 150 bin yıllık, 1 milyon olsun fark etmez. Evet. 1 milyon yıllık bir dönemde varsayalım. Geri kalan dönemi de düşünmek istiyor. Kendisi halbuki burada ortaya çıktı. Eğer idraki sadece belirli bir var olana hasredersek. Korkunç bir şey durum değil mi? Bu evren içerisinde kalarak o patlamadan itibaren ne olduğunu araştırıyor. Ve bunu ne ile araştırıyor? Bu, bu da çok ciddi bir soru. Matematikle yapıyor bunu büyük oranda. Bu matematik nasıl bir şeydir ki düşünmeni bir işlevi olarak bunu gerçekleştirebiliyor, bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Çünkü geçen hafta yine şey dedik hatırlarsan. E, ya da nerede dediğimi de hatırlamıyorum. İdrakin üç fonksiyonu var. Dil, e, mantık ve matematik. Biz bugün büyük oranda matematikle bu işleri yürütüyoruz diğerleri ikincil olmak kaydıyla. Şimdi bu matematikle... Yanıltmaz olması açısından değil mi hocam? Bilemiyorum. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bunun için tek bir cevap yok. Ama ilginç bir şekilde düşünen canlı, düşünen var olan kendisi varlığa gelmeden önceki milyarlarca yılın üzerine analizler yapmaya, düşünmeye çalışıyor. Biraz önce senin hızlıca atıf yaptığın gibi patlamadan önce, yani 14,5 milyar yıl o nokta patladı ya ondan önceki durumu da düşünmeye çalışıyor. Mutlakla irtibat kurmaya çalışıyor. Değil mi? Yani mekan mekan ve zamanın ötesinde bir mutlak, bir e, zaman mekan aşan bir var olan var mı e, meselesine kafa yoruyor. Zaman yokken. E, i̇şte yani ne? çünkü evet. evren netice zaman mekan içerisinde kendini temsil eden bir tırnak içinde var olan. Bunun öncesinde e, bunu da mümkün kılan belki bir var olan var mı? Ya da mutlak nedir? Mutlak o demek zaman mekanı üstü. Ve daha ötesi... E, kendi, e, ...zamanın şu anda bulunduğu noktanın ötesinde... ...evrenin geleceği hakkında, kendi geleceği hakkında çıkarımlarda bulunuyor, düşünüyor. Şimdi düşünmenin böyle de bir tarafı var. Yani düşünmeyi biz düşünen canlıyla mı başlatacağız? Yoksa düşünen canlıdan önce de düşünmenin imkanı var mı evrende? Pampisişik teoriler... Ümürç teoriler gibi yani bilinç evrene dağılmış vaziyette de bu bilinç insanda yoğunlaşıyor ve müdrik bir varlık düşünen bir varlık mı ortaya çıkıyor değil mi? Bunlar işte işte esas düşünmenin konuları bunlar yani e, varlık nedir e, evren nedir tabiat nedir hayat nedir canlılık nedir e, idrak nedir mantık nedir matematik nedir ya bunların hakikati nedir bunların hakkında konuşmamız lazım. E, Üzerinde konuşmakla hakkında konuşma ayrımı yapıyoruz hatırlarsan. Bir şeyin üzerine konuşmak kolaydır. Bir de okuyabilirsin, o andaki çağrışım yoluyla da düşünebilirsin. Ama hakkında konuşmak, hakikatini konuşmaktır. Adı yüzden hak. Hakkı konuşmak yani. Dolayısıyla düşüncenin hakkında konuşmak üst bir düşünce, ha Bir de bu bu da çok zor bir şey. Düşünen insan düşüncesinin üzerine de konuşuyor. Şimdi tabi bu artık şeye geldi hocam. Yani Biraz zaman konuyu anlaştırdık mı? Hem öyle hem de e, düşünmenin sınırları var mıdır diye birazdan o, orayı eşelemek, e, karıştırmak istediğimiz zaman soracağım bir şeydi. Şimdi zaman ve varlıktan öncesini de düşünen, e, düşünmeye çabalayan, zaman e, ve varlıktan sonrasını da düşünmeye çalışan tabii ben bunu... bir düşünme. Güzel. Bu, aslında... bu mümkün mü diye soracağım aslında. Şimdi mümkün mü değil mi? Bunu tartışacağız. Hatırlarsan burada insanlara bir şey imla etmeyeceğiz, bir şey diktir etmeyeceğiz. Yani bir formül bulduk, Aa, bu formülü yazalım değil. İmkanlar, mümkünler üzerine, yani. mümkün yollar üzerine konuşuyoruz. Şimdi bak ben bunu nasıl yakaladığımı da paylaşayım istersen bu programda. Şimdi Yunus Emre'nin Kendos felsefesi diye bir kavramı üzerine çalışıyorum. Bir kitap hazırlıyorum malum. Şimdi... Biz bunları analiz ederken, çözümlerken şöyle bir, nasıl diyelim, ontolojik tabakalaşma kurduk. Dedik ki insan bir toplulukta doğar, bir benliği vardır. O benlik bir kişilik üretir, şahsiyet diyoruz. Sonra bir toplum içerisindeyiz, orada bir kimlik kazanırız. Bir bizlik ortaya çıkar, buna da hüviyet diyoruz. Hüviyet hani var ya. Hüviyet kağıdı oradan gelir. Sonra insan belli bir aşamaya geldiği zaman akil bali olur. Kendi zatı üzerine katlanır. Ve kendilik, haysiyet ortaya çıkar. Şahsiyet, hüviyet ve haysiyet. Benlik, bizlik ve kendilik. Bunları daha önce çeşitli evet. konferanslarda dile getirmiştim. Fakat Yunus Emre'de ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Kendöz kavramı, kendilik kavramını da kullanılıyor. Şöyle bir çağrışım yaptı bana. Büyük düşünürler. Belli bir aşamadan sonra bu sadece İslam medeniyet tecrübesine ait değil ama. Büyük düşünürler belli bir şeyden sonra kendiliklerin ötesine e, çıkmaya çalışıyorlar. Yani çünkü sen kendi dediğin şeyi biraz önce bahsettiğimiz gibi belli tarihsel bir dönemde ortaya çıkmışsın. Çok kısa bir süre. Çok kısa. Hatta sen o bütünün içerisinde Yunus Emre olarak da çok küçük bir zaman dilimindesin. Ama e, idrak dediğimiz o düşünme dediğimiz faaliyetle kendinin ötesine çıkıp Acaba bu kendinin de bağlı olduğu daha üst bir e, mutlakla bir sonsuzlukla itibat kurabilir mi diye düşünüyorsun. Kendi öz aslında o. Yunus Emre şunu diyor. Ben Benim bir kendiliğim var, onun bir kendiliği var. Hatta ağacın da bir kendiliği var. Klasik gelenekte onların hepsi cevher çünkü. Ama hepsinde ortak olan bir öz var. Aslında öz, öz, öz, özün örneklemeleriyiz biz. Yani şunu düşünüyor. E, hatırla bir şiiri var onun o şiiri hiç okuduğunda biraz sarsılıyorsun. Diyor ki ben, Adem yaratılırken oradaydım, Musa turdağında... Şimdi Allah Allah ne diyor bu? Aslında kastettiği, kendim orada değildim değil. Özüm olarak oradaydım. Çünkü o, o öz, zaman mekanı aşan. O öz hep orada. Biz özün örneklemlemeliyiz. Ee, yani bir ağacın hakikatiyle, insanın hakikati, insanın hakikatiyle bir e, gezegenin, bir atomun hakikati... Evet. E, aynı şey, aynı hakikatin e, ifadesi derecelerine farklı olsa bile. Şimdi orada e, Yunus şey kullanıyor. E, yani Yunus'un merhale kavramını merhaleler e, yorum yaptığımız zaman. Şimdi bu merhale kelimesi çok entesan. Rihle kelimesinden. Göç, e, yol, seyri sefer, e, seyahat anlamına geliyor rehle. Dolayısıyla özün rihlesi bu. Özün seyahati, e, süreç, proses, ne dersen de, sürekli yaratım, el halkut ...tecdidi falan bir sürü... ...senin kendi... ...metodon, yöntemin açısından farklı kavramlar verebilirsin. Dolayısıyla özün seyahati... ...bu özün seyahati... ...bu mutluğun seyahati... ...bu sonsuzluğun seyahati... ...zaman ve mekansallığın öncesi... ...ve sonrasını da kuşatacak şekilde... ...düşünmeye konu kılınıyor Yunus Emre... ...ve Yunus Emre'nin... ...mensup olduğu ekberi gelenek açısından. Bu çok müthiş bir şey. Anlatabiliyor muyum? O açıdan tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman... ...düşünce çok basit bir faaliyet değil. Şimdi burada... Ee, şunu vurgulamakta fayda var. Biz e, herhangi bir eylemin sonucunu, gayesini dikkate alarak düşündüğümüzde bu bizim anladığımız anlamda bir düşünme değil. İşte, e, diyelim ki bir yere seyahat edeceğiz ya da bir e, çalışmayı başaracağız, bir devlet kuracağız, bir e, teşkilat kuracağız, bir dükkan açacağız gibi. Yani insan eylemleri belirli bir gayeye göre tertip edilirse, bak tefekkür tertip etmek demek. Onu da söyleyelim. Evet. Tefekkür esas itibariyle e, Arapçanın e, çöl dili olması hasibiyle çölde yolunu bulmak için alametleri sıraya dizmek demek. Ama ne açıdan sıraya dizmek? Belirli bir amaca ulaşmak için. Çünkü siz çölden bir yere giriyorsunuz, bir yerde çıkıyorsunuz. O giriş ve çıkışınızı düşündüğünüzde belirli alametleriniz var. Gökyüzünden alamet, astronomik alametler alabilirsiniz. E, folk astronomi dediğimiz bir astronomi gelenekleri var. Enva diyorlar buna. Ya da işte tecrübelisinizdir, e, daha önce o çöl yolunu kat etmişsinizdir. Belirli alametleri bir araya getirdiğinizde, birleştirdiğinizde yolu birleştirmiş oluyorsunuz ve amacınıza varıyorsunuz. Hedefi bu tefekkürdür işte. Hocam e, burada parantez açayım. Hem vaktimiz bitmiş çünkü burayı biraz daha... Nasıl bütün programı lazım. bitti? İlk bölüm bitmiş. Ha. E, burayı çünkü ayrıca konuşmamız lazım. E, enteresan bir yer. Ve biraz önceki yer, şeyi çıkarttım ben size söylediğiniz zaman, müdrik varlığın fıtratı düşünmek üzerinedir o zaman bir sonuç çıkıyor. Evet, evet. Onu, evet, güzel bir yakalama. Reklamdan sonra da buraları konuşalım inşallah. Reklamdan sonra buradayız. Soruların peşinde İhsan fazla hocamızla konuştuk. Hakikaten soruların peşinde bir yolculuğumuz <gülüyor> devam ediyor hocam. Şimdi e, tabi birkaç yer var. E, her birini ayrı ayrı konuşmamız gereken, biz reklam arasında da hocamla e, konuşmaya devam ettirdik haliyle. Şey hocam bir altını çizip orayı bir netleştireyim ki zihnimden atayım istiyorum. Şimdi e, az önce yaptığınız tarifte e, ten çıkarttığım sonuç müdrik varlık doğası gereği evet. e, düşünmek e, zorundadır. Düşünmeye me meyili vardır, meyyeldir. Yani tür olarak evet, herkes bunu yapmayabilir. Ee, imkanları biyolojik imkanları, genetik imkanları, psikolojik imkanları, kogitif imkanları diyelim buna el vermeyebilir. Ama insan türünün böyle bir e, zorunluluğu var. Zaten tarih bunun e, örnekleriyle. örnekleriyle dolu. Çünkü şöyle bir şey... E, bir küre gibi düşünürsek e, evreni, evrendeki her varlığın e, belirli bir yeri var ve o yerin gereğini yapıyor. Hiçbir nesne bilebildiğimiz kadarıyla şu ana kadar, tabi bunlar kayıtlı yine yani evren çok geniş olabilir, her an bir sürpriz olabilir. Bilebildiğimiz kadarıyla, kadarıyla evrendeki her nesne e, tırnak içerisinde ne, nerede yaratılmışsa, ne için yaratılmışsa orada ve o işi yapıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de geçen e, varlıkların Cenab-ı Hakk'ı tesvi etmesi bazı müfessirler tarafından yerlerini ve işlerini bilmeleri olarak tefsir edilir. Yani güneş, e, güneş sistemi o 4,5 milyar yıldan beri varsa güneşliğini yapıyor. Yani şunu demiyor güneş çok yoruldum <gülüyor> devamlı nükleer patlamalar falan demiyor. Ya da atom, proton, notron, bozon Kafasına göre takılmıyor. hep Hepsinin kendine göre bir yeri var. İnsan ise bu varlık içerisinde yerini aşan, yerinden taşan bir canlı. Aşmaya çalışan ya da... Aşıyor yani. Ya uçmuyor ama... E, Uçuruyor. E, nedir? Uçak yapıyor, uçmaya çalışıyor. Şimdi bunu fensefileştirirsen, bu iyi bir imkan gibi gözüküyor. Yani ben varlık küresi içerisindeki yerimi e, yadırgıyorum, o yerimi aşmaya çalışıyorum... Ama bu aynı zamanda bendeki e, aziyetin korkunun da kaynağı. Yerimde olsam, işimi yapsam rahatım. Bu günlük hayatımızda bile böyledir. Bak bir insanın bir işi varsa, bir şirkette, değil mi? Yarını öngörebilir ve mutludur. Korkar mı? Ama toplumsal şeyde işsizlik sorununu düşün şimdi, sosyal bir hayat şeye bağladık ama e, yarını öngöremeyen bir insan kaygıyla, kaygıyla dolar, değil mi? Gayet doğal bu. Bu varlık içerisinde insana ürperti veren, kaygı veren o varlıksal aziziyetinin, varoluşsal aziziyetinin zemininde olan da aslında bu imkanı. Bu düşünme imkanı. Bunda zaten açılıyor şeye, nedir evren? Evrene. Kendi dışına. Kendi dışına. <gülüyor> bu onun bir tarafıyla avantajı, bir tarafı dej avantajı ve bunu büyük bir sıkıntıya sokuyor. Ve neticede bunu tüm düşünce faaliyetleri esas itibariyle bu düşüncenin ne olduğu üzerine bir söylem bir söylemdir de diyebiliriz. Yani biz evreni bilmeye çalışırken aslında kendimizi bilmeye çalışıyoruz. E Kendi Biz neyiz? En baştaki o basit sorulara dönüyoruz. Evet, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Ben bunlar tabii böyle içeriksiz düşünüldüğünde çok <gülüyor> sati kalıyor. Hani bir düşünün ismini hatırlayamadım ama. E, felsefe soruları çocuk sorularıdır ama cevaplar değil tabi. E, çocuk soruları e, ama cevapları biz son derece sofistike, karmaşık e, hale getiriyoruz. Oradaki şey hocam belki bir şerh gene düşmek lazım çocuk e, dan kastı belki çocukça sorular değil. Tabii çocuk ee, sorular değil, güzel. Başka baskılar ve bağlamlardan azade saf düşünebilen. Soru, fıtri soru, sorular. fıtri evet. sorular. Fıtratımızla alakalı sorular. Yani. Hocam şimdi şeyi bir orası biraz hem korkutucu, yani müdrik varlık insan zaman ve mekandan öncesini, belki ondan öncesini düşünebiliyor. Zaman ve mekanın olmadığı bir sonrası üzerine de düşünebiliyor. Fakat reklam arasında konuştuğumuz yerde... Orayı o soruya geçmeden ben cümleyi bir tamamlayayım. Tabii, e, değil, i̇nsanın tabii. Hani fıtri tarafı dedik ya. Hı hı. E nasıl ki evrendeki her canlının yerinde ve işinde olması onun kulluğuysa, ibadetiyse insanın da e, yerinde olması ve işlevi işte bu düşünme faaliyetidir. Dolayısıyla insanın kulluğu bizatihi budur. Yine Taşköpizade'nin o meşhur cümlesini hatırlayalım. El ilmuhu ve ibadetül ak derken kastettiği de bu. Bilgi, idrak... Şu bilgi idraktır aynı zamanda, ee, insanın aklının kulluğudur. Yani şunu kastediyorlar, insanın her organı için bir ibadet vaz edilmiştir. Oruç, hac, namaz. Peki aklı için vaz edilen ibadet doğrudan bilgidir. Çünkü bunların hepsi bilgiye dayalı. Onun için işte e, maverdi, edeb dünya ve dinde önce akıl sonra bilgi. Ondan sonra dünya, ahiret ve diğerlerine geçiyor. Dolayısıyla burada insanın kulluğu, bu kulluğu kölelik, bilmem şu bu filan bunlar çok... E, ...magazin e, yorumlar. İnsanın kulluğu esas itibariyle... ...insanın ne üzere yaratılmışsa onu gerçekleştirmesi, onu tahakkuk ettirmesidir. O imkanı... E, ...dışarıya taşırıp gerçekleştirmesi. Tahakkuk, tam tahakkuk diyorlar buna. E, dolayısıyla e, insanın kulluğudur aynı zamanda düşünmekte bu anlamıyla. Çok olağanüstü bir şey bu. Tabii. Nitekim... E, Tanrı'nın sizi muhatap almasının illeti de akıldır biliyorsunuz usulü fıkıhta. Yani teklif yapmıyor mu Cenab-ı Hak bize? Mükellef değil miyiz inanıyorsak? El <gülüyor> esmez Tabi bu teklifin illeti nedir? Akıl sahibi olmamız. Dağlara taşlara verilen de bu akıldır işte. Çünkü dağa taşa akıl verdiği zaman dağın, dağın yapacağı ilk şey yerini yadırgamak olacaktır. Dağ, dağ, dağlığından taşacaktır yani o da büyük bir yük getiriyor. Sizin varoluşsal azziyetinizin zemininde, yani şöyle bir, hani çok amiyan olacak ama bir hayvan sürüsü, bir ağaç sürüsü bir araya gelip, kümesi bir araya gelip ya niye buradayız, niye varız, niye meyve veriyoruz, yanıyoruz, yangın çıkıyor, ne olacağız? Soruyor mu bilmiyorum. Yani bunu sorarken de şimdi şüphe, şüphe içerisindeyim. Çünkü şöyle de düşünenler olabilir. İdrak, dediğimiz, bilinç dediğimiz hadise tüm evrene dağılmış da olabilir. O da katmanlı. Evet, o da katmanlı olabilir. E, buna, bu sadece modern bir yaklaşım tarzı değil. Çok eskiden beri olan bir tarz. Bizde de bazı tasvufi gelenekleri böyle düşünüyor. E, bilinç dediğimiz hadise tüm evrene yayılmış vaziyette, insanda en mütekamil olarak tezahür ediyor. Ve o da onun sorumluluğunun kaynağı zaten. Yani insanın sorumlu olması... Hani diyoruz ya sorumluyuz. Mesuliyet bize soru sorulacak. Tanrı bize soru soracak Sorulacak. Bunun bu düşünce, bu akıl faaliyetinin kullanımıyla alakalı. Yani düşünce evet bir tarafıyla bizi biz yapan ama aynı zamanda senin de ifade gibi korkutucu ve ürkütücü bir şey. Bunları birlikte düşünmek gerekiyor. Evet. Ee, ama şunu kabul edelim. Eğer inanıyorsak Tanrı'nın bize muhatap olmasını istiyorsak aklımızı kimseye ödünç vermemek zorundayız. Bu ne demek? Yani aklından vazgeçen insan insanlığından vazgeçmiş, kulluğundan vazgeçmiş demektir. Tekliften vazgeçmekte Tanrı artık seni muhatap almaz. Deli muhatap değildir. Mükellef değildir çünkü. Şöyle insanın aklından vazgeçmesi ne demek? Ya bir insan niye aklından vazgeçsin ki? Nasıl vazgeçsin daha doğrusu? Yusuf şöyle dünyaya bir bak bakalım. Aklından vazgeçen, onu kendisi kullanmayıp başkasının havaliden çok daha üst bir akıl olduğuna inandığı bir şeye hayır, yönerse hayır hayır o anlamda demiyorum bazen bir kişiye bazen bir gruba bazen ben bir zaten öbeğe... açın diye hocam bu evet. soruyu soruyorum yani bu çok çeşitli yerlere teslim edilebilir ee, halbuki herkes bir hüviyet olarak bir şahsiyet olarak yani aklından vazgeçmek haysiyetinden vazgeçmektir akıl haysiyettir çünkü yani ne demek haysiyet? seni sen yapan en önemli en temel özellik demek yani senin bir kimliğin var bir şahsiyetin var, bir hürriyetin, bir kişiliğin var, bir, yani bir şahsiyetin, kişiliğin ve bir kimliğin var. Bir de haysiyetin var dedik ya. Bu haysiyet işte tam da akil bali olduktan sonra kendi içine düştüğün, düşünmek, düş, kendi içine düşmekle de alakalı ya. Kendin düş görüyorsun. Bir insan kendi düşün, kendi yerine başkasının düş görmesini ister mi? Sağlıklı istiyor. Bir de isterim. düşler, düşler düşler çok özeldir. Çok özeldir, çok insanı astır, kişiyi astır düşler. Ee, sen nasıl ki kendi adına başkalarının düş görmesini istemiyorsan... E, ...kendi adına başkalarının akletmesini de isteyemezsin. Başkalarının aklından istifade etmek başka bir şey. O tecrübeyi paylaşmak başka bir şey. Aklı... Onun için biz de bir cümleyi sık sık kullanıyoruz ya... Üç şeyde ibadet caiz değildir bizim kültürümüzde biliyorsun. Biri akılda, biri ilimde, öbürü ibadette. Çünkü aslında üçü de aynı şey. İlim, aklın ibadetidir bak. İlim, aklın ibadetidir. Dolayısıyla üçünden de tatil edemiyorsun. Aklından tatil edince ilim ve ibadet gidiyor. İlimden tatil edince akıl ve ibadet Ta, ibadet de birisi gidiyor. Anlatamıyorum. Yani o hmm. üç şeyde e, tatil caiz değildir derken tam da bu cümlede tatil caiz değildir. Yani ilim aklın ibadeti cümlesinde tatil caiz değil. Eyvallah. Peki hocam şimdi buraya ilişkin bir, bir ufak belki parantez çoğaltmadan. Şimdi e, İslam bir akıl, şey, kalp medeniyetidir biliyorsunuz. <gülüyor> sen, bu e, mesela harek edici sorular. <gülüyor> <şeyler. gül> hayır hayır şey bir anlaşılsın diye yani mesela bu, bu hikaye mesela bu cümle nasıl kurulabilir? Akıl hisabidir, e, kalp hatsidir, ne hasbidir Aha. falan gibi cümle. Benim sen bu cümle nasıl kurulabilir? Şimdi, tabii, Bugün kurulmuş değil ilk defa biliyorsunuz. Bu epeydir var bu cümle. Yok yani bu çağdaş bir cümle. E, 60 yıldır. Yani ya, diye 100, değil yüzyılda, ama 100 yıl ama çağdaş bir cümle. Yani şimdi e, fikirler, düşünceler belirli bağlamlarda üretiliyor. O dönemin psikolojilerine dikkat almak lazım. Çok da haksızlık etmemek gerekiyor. Hmm. Ee, belirli bir yokluk içerisinde, bu yokluk varlıktan yoksunluk, varlıkla teması kaybetmek, ee, iktisadi yoksunluk, siyasi yoksunluk, yani yoksunluğun türleri var. Ee, akıldan yoksunluk. Ee, bu yoksunlukların insanı e, icbar ettiği bir durum var. O da şudur: mistizm üret. Şimdi sofizm de üretebilirsin. Mistizm insanı diri tutar belli aşamalarda. Yani Sahici bir şey mi? Değil. Hayal yaratıyor çünkü. Gerçeklikten bağını koparıyorsun. İki şey insanın gerçeklikten irtibatını koparabilir: sofizm, biri mistizm. Sofizm e, gerçekliği çok hızlandırmak demektir aslında. Yani hakikati aşırı derece hızlandırdığında e, referanslarını kaybedersin. Ve e, hakikat birbirine girer. Sıtkiyet doğruluk birbirine girer, bu sofizmdir. Mistizmiz hakikati ve sıtkiyeti doğruluğu yavaşlatmak demektir. Böyle dağıtıyorsun, ya yayıyorsun. Tabii orada mutlu ve huzurlu yaşıyorsun. Birinde aşırı bir hareket, birinde aşırı bir süküneet ifrat tefret, itidal ortadan kalkıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu tür cümleler insanları yarat, insanları tatmin ediyor, huzura kavuşturuyor. Yani bir tür bundan narkoz etkisi için üretildiler. Hani e, ahur bir ameliyat geçiriyorsunuz. E, canlı canlı ameliyat yapmıyor. Narkoz uyguluyorsunuz. Buna benziyor bunlar. Belli bir yere kadar işe yarar ama bir süre bu devam ederse bir süre sonra gerçeklikte gerçekten itibatını kaybeder. Acıyı hafifletir fakat e, seni acıtan şeyin varlığını unutursun. Tabii. Bir boşluğa Tabii yani e, İslam bir vicdan medeniyeti demek e, aklını kaybeden bir insanın e, Aklı buluncaya, kadar, aklı buluncaya kadar tesellisi, bunu idare edebilir. Ama aklı da araman lazım bu arada yani. Ee, çok ağır bir cümle oldu ama böyle yani. Yok, eyvallah ee... hocam. Bu tabi edebi e, tırnak içerisinde söylüyorum. Yani edebiyat böyle bir şey değil tabi ama edebi ifade. Bu da belki şey, e, az önce konuya geri dönüp dil bahsine açabiliriz. Hani, e, yine aynı şey, e, öncesi ve sonrasıyla mekan ve zamanı anlamaya çalışıyorum zaman ve mekânın ötesini anlamasını, sonrasını anlamaya çalışıyorum. Güzel. Hani düş buralara dair. Fakat buna mesela dil e, imkan tanıyacak mı? Ha, harika, Gücüm yeter mi bunun? Harika bir noktayı yakaladın. Şimdi e, yine hatırlarsan dedi ki insan idrakinin çeşitli fonksiyonları var. Yani bu akıl kalp meselesinde de arkadaşlar o hatayı yapıyor. Aklın fonksiyonları var. Aslında arkadaşlarımız istidlalle akıl diyor. Yani rasyonel aklı eleştirmeye çalışıyorlar ama aklı eleştirmeye başlıyorlar bu sefer. Aklı kaybediyorlar. Farkı ne hocam? Fark fark. Ne? E, şimdi bunu geçelim. Şimdi e, dil... Anlaşılsın diye sordum hocam, e. attığınız zaman hemen. <gülüyor> Şöyle A. rasyonel akıl, istitlali akıl dediniz ya. Evet. Yani kastettikleri o aslında, yanlış evet. bir şey yapıyorlar. Evet. Tam nedir yani birer cümle ile ha, ha, tamam. ifade etseniz hemen devam etsek. Çıkarımsal akıl yani A'dan B'ye, B'den C'ye kavramlar arasında irtibat kuruyorsunuz. E... Halbuki bizim fıtri aklımız var, nazari aklımız var, istidlali aklımız var, meaşı aklımız var, ameli aklımız var. Yani aklın türleri var. Şimdi istidlali akla ağırlık verilmesi de önemli. Bunu, bir bahis üzerine bunu konuşalım. İstidlali akıl, yaşamı mümkün kılan akıldır. Paylaşılabilir bilgiyi en çok üreten akıl o, türü olduğu için. E, önemlidir. Eyvallah. Şimdi onu geçelim. Şimdi i̇drakin o fonksiyonlardan biri de dildir dedik. Dil de... Zaman bak şimdi bu çok, çok güzel bir şey geldi demem de tam da bu. Aslında bizim müzik de idrakim ifadesidir. Bir şimdi, dil çünkü. Tabii o da bir dil. Şimdi e, dedik ki biraz önce bunu çağdaş dönemde büyük oranda matematikte yapıyoruz. Dolayısıyla matematik hakikaten gündemimize almamız gereken ve masadaki belki ilk gündemimiz olması gereken bir disiplin matematik. Bir dil olarak evet. o da. E, Hangi konuşmamı hatırlamıyorum ama şöyle bir cümle kullanmıştım. Klasik geleneklerde mantık esaslı bir idrak vardı. Ana matematik vardı yine dil vardı ama mantık merkezdeydi. Dolayısıyla mantığı iyi bilen kültürler ve mantıkta iyi üretim yapan kültürler hakim kültürlerdi. Mesela Osmanlı'daki ya da klasik İslam dünyasındaki entelektüel gücün zemininde mantık biliminin yeri, büyük yeri var. Çünkü o dönemde mantık... Bilim teorisidir. Yani bilimsel bilgi tırnak içinde tabi. Bilimsel bilgiyi mantık veriyordu size. Yani İngilizcesiyle Theory of science" mantık. Yani diyelim ki i̇bn Sina'nın Burhan'ı işte ikinci analitikler onu yeniden organize etmesi ve orada kurduğu bilme yöntemini uygulanmasıydı. Tırnak içinde bilimsel bilgi üreten ve bizim geleneğimizde mantık merkeze alındıktan sonra inanılmaz işler yapıldı. İmparatorluğa dönüştü. Ya şimdi düşünün, medreselerde okutulan mantık kitaplarının içeriklerini ve çeşitlerini düşünün inanamazsınız. Bu modern dönemde ise mantık ikinci kılındı, matematik merkeze alındı. Gerçi özellikle 1860'tan sonra bu elektromanyetik teorinin ortaya çıkması, Maxwell'in oktit dişi geometrilerinin ortaya çıkması... Ondan sonra relativitenin, kuantumun ortaya çıkmasıyla beraber matematik mutlak bir merkezde... ...gözükmüyor gibi ama... ...buna dili ve mantığı da kattılar dikkat edersen... ...mantıksal pozitivizm diyoruz artık. O hmm. Onun da nedenleri var. Yani niye mantığı artık işine katlar? Dilin de... ...semantiğini, sentaksını, semiyoruz us Şimdi bu ayrı bir konu. Ee, Bugün de matematik bilimler... Dolayısıyla matematiğe hakim olan kültürler... Bugün. meseleyi götürüyorlar tabii ee, hmm, çok somut bir şey bu çok hocam. somut hatta bir örnek vereyim ee, Yuri Gagarin e, Rus 1960'ta ilk uzaya kozmonot, e, kozmonot olarak gittiğinde e, Amerika'da sorulan soru e, şudur matematiği nerede eksik öğrettik ve matematik merkezli eğitim Amerika'da o dönemde gündeme geliyor bize de öyle bulaşıyor bu kümeler teorisinin gelmesi hmm. falan falan tabi bu sorusunu kaybetmemeye de çok güzel güzel bir örnek, örnek tabi ve şey demiyorlar ya Ruslar bunu nasıl yaptı filan değil matematiği nerede eksik öğrettik çünkü bunun matematikle olduğunu çok iyi biliyorlardı ve Amerikan üniversiteleri Amerika akademisyenleri özellikle seçkin üniversitelerin matematiğe ağırlık vermesi de bundan son derece alakalı ve dikkat et ee, o dönemde matematiğe ilişkin sorgulamalardan da geri adım atıyorlar çünkü 1860'la 1900... 50 arasında e, felsefi kamuoyunda diye en çok tartışılan konulardan biri matematiğin temelleri, matematiksel nesneler, matematiksel yargılar filan. Bundan da geri adım atmaya çalışıyor. 1960'tan sonra yazılan kitaplara bak. Matematik, matematik without foundation, temeli olmadan matematik yapabilir miyiz yani? Çünkü bu felsefi sorulara çok vakit kaybediyoruz. Ne diyeceğim matematik işe yarıyor yani. Yani o <gülüyor> kitap yazımları da bununla çok alakalıdır yani ezberi kitap üretmiyor insanlar. Şimdi e, dolayısıyla matematik masada birinci sırada olması gerekiyor. Fakat dile gelince burada belki çok belki kişisel bir yargıda bulunabilirim ama ben bu biraz önce bahsettiğim zaman mekan ötesini ve sonrasını yoklamanın şiirine de mümkün olduğunu düşünüyorum. Sayıcı şiir yani sayıcı şiir derken ne dediğimi kastetiyorsunuz. Şiirle uğraşmış bir insansın. Sayıcı şiir işte tam da işte Mevlana'da olduğu gibi. Niçin büyük mistikler sıkıştıklarında şiire başvururlar? Çünkü sonsuza dokunmanın başka bir yolu yok. O zaman mekan ötesinde dokunmanın ya da sonrasında dokunmanın e, dille sınırı şiirdir. İşâri olmak. tasavvufta böyle bir tabir var. İşâri olmak. Yani e, şiirle ancak oraya e, işaret edebilmek anlamında. E, i̇şar şiir kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani Mevlana'nın... Mesnevisini, Yunus Emre'nin şiirlerini, Aşık Paşa'nın, Ahmet Yesevi'nin, yani İslam dünyasındaki hatta başka kültürlerde şiir de kişisel kanaatim, saici şiir. Hakiki şiir. Bunun ne olduğunu ayrıca konuşuruz. Bu sonsuzlukla, belirsizlikle, mutlakla temasın bir imkanıdır. Ve bunu başaran kültürler de önemli kültürlerdir. Yani Türk şiiri bu açıdan bu gözle okunabilir. Açıkçası. Müzik de bununla alakalıdır. Yani onun için hani Yine günlük şeyde Batı'nın maneviyatı yok filan deyince de ben bunu anlayamıyorum. Yani maneviyat dediğim bu anlamda şiir ne ya? Batı şiiri, Göte'nin şiiri ne ya? Yani anlatabiliyor muyum? Muazzamdır değil mi? Göte'yi düşün tek başına. Ya da müzik. Klasik müziği, Batı klasik müziğini düşün. Tamam bizimki elde de. Bunlar hepsi o e, arayışla alakalı. Bunu sadece bilimle yapmıyorsunuz yani. Matematiksel zeminde matematiğin bulunduğu bilimle yapmıyor bunu adamlar. Şiirle de yapıyorlar. Vico'nun Nova, Nova Scientia, yeni bilim diye kitap yazmasının anlamı ne? Nova Scientia, Newton'a gönderiyor biliyorsun şey. Evet. Ee, Vico. Ne yapıyor orada iddiasına Efsaneler, destan, şiir, masallar. Bunlar da gerçeklikle irtibat kurmanın yolları. Sen bugün masal dediğin şey, e, o gün insanların gerçeklik temas kurma araçlarıydı ya da mitoloji dediğin şey. Evet. Yani o, şimdi klasik Amiyane, Logos, Mitos ayrımı biraz hikayedir. Bunlar iç içedir. Çünkü mitos olmadan, logos logos olmadan mitosu anlayamazsın. Bunlar iç içe bugün de böyle. Yarın da böyle olacak. O açıdan bir kültürün gerçeklikle teması, o sonsuzlukla irtibatı, birirsizlikle ilişkisi, mutlakla olan ilişkisi sadece matematikle mantıkla değil, şiirle de, müzikle de, hatta hatta mimariyle de kurulabilir. O açıdan bizim mimarimize bakabilirsin eee <gülüyor> Hocam şey çok şimdi genel reklam yaklaşmış uyardılar beni ama şey enteresan ayrı bir program konusu olarak şeyi not ettim ben konuşalım. şimdi mantık medreselerde yani mantıkla ilişkimizin diyelim güçlü olduğu ya inanılmaz bir şey, dönem. Inanılmaz bir... Sonrasında biz işte bugünkü dünyanın diyelim yöntem dili matematik biz oraya geçemedik. Türk şiiri özelinde söylüyorum. Hani bunu müstakil konuşuruz belki diye. Türk şiiri o akışsız yapabildi Türkiye'de. Evet. Yani işte Yavan şiirinden bugüne e, hala işte Sezai Bey, İsmet Bey yaşıyor. Ee, İkinci yeni de çok. Evet. evet. Nasıl oldu? Evet. Su çok enteresan. Ee, yani aynı şeyin mantığı biz matematik e, bilimlere döndürüp bu hikaye Mat devam... Matematikte de kötü değiliz. Öyle demeyelim. Öyle mi? Tabii tabii. Yani düşün bizim ilk e, Kemliç Üniversitesi'ne... Ee, üye olan e, b, b, bilim adamımız diyelim Emin Paşa, bir matematikçidir. Ee, Hüseyin Rufkı Tamani'nin için. Oraya beni bilim tarihine e, itme. <gülüyor> tamam, benimki mesela kötü bir ezber, yani, o ortaya çıkmış olduğu. Yani matematikte tabii ki bunun derecesi tartışılabilir. Ama e, çok da ufaktı. Çünkü bizim matematiğimiz zaten vardı. Ama yeni bir matematik gelişti. Onun gelişmesi de öyle spor olsun diye değil. Çeşitli soruların e, eşliğinde gelişen bir matematik oldum matematik merkeze yerleşti. Belki ileride e, bu matematik nasıl bilim teorisi olarak kullanıldı? E, gerçekliği nasıl idrak, man mantıkla idrak etmeye çalışıldı? Nerede tıkandı gibi de belki konuşuruz. Çok hmm. bir teknik olur bilmiyorum ama. Ee, yani bir, bir yerinden girmek lazım belki. Fakat şey de çok enteresandı. Ee, şiirle meşgul olanlar açısından, yani şiir de müstakil bir dildir ve bu konuştuğumuz mesele... Şiir... Tabii şiirin ee, bir epistemolojisi var. E... Şiir bir bilgi durumudur yani. Öyle basit bir hadise değil. Tabii çok... Şimdi gele Ş Şöyle bir şeyle yani, karıştırmayalım. Şimdi büfe yemek yenilecek bir yer değil de tıkınılacak bir yerdir. Onun için büfe'nin Türkçe'si tıkınaktır. Bana bir sosisli ver. Ya yemek demek lokantaya gidersin, aşevine, aş evi bir evdir orası. Lokanta restoran bile demeyeceğim, aşevi demek lazım. Gidersin orada oturursun, ee, kral kral kebabını yersin, değil mi? Şimdi e insanlar büfe'lere bakarak Yemek kültürü hakkında konuşmasınlar. Kötü şiire bakarak kötü şiir olmaz. Şiir... Sadece şiirdir ama... E, şi, o, o, fast food gibi fest şiire bakarak hmm. e, şiir hakkında kanaat serd etmemek lazım. Hem geçmişte de kötü şiir var canım. Yani ben az çok şi, yani meraklı biri olduğum için şiire okuyorum. Yani bazen hayal kırıklığına bile uğru uğruyorum. E, ve burada şuna çok dikkat etmek lazım. Şiirin millet olmakla büyük bir irtibatı var. Ee, özellikle bizim gibi belli bir dönemde vatanını dilinde taşıyan millet, göçebe milletler vatanını dilinde taşıyan bunu şiirle yapıyor. Eyvallah. Hocam şimdi Talikizade sizin yazınız gene e, fiir Türkleri kurtarabilir mi? Çok e, hızlı gidiyoruz. Çok, çok acayip meseleler var. Fakat gene uyarıyorlar beni. Biraz reklam bence, için. bence kendini yani, e, çok sıkma muhabbet ediyoruz diyelim yani. Şöyle hocam, her başlıkla ilgili yarım saat en az konuşmamız lazım. Ee... Tamam da programın bir kişiyi var mı? Sınırı var mı? De de 15 da da da. Belki 100 program yaparız, konuşuruz. Eyvallah. Tekrar da ederiz bazı şeyleri. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Reklamdan sonra burada olacağız. Evet, yeniden merhabalar. TV ekranlarında soruların peşindesiniz. İhsan Fazlaoğlu hocamızla. Ben deniz Yusuf Genç. Ee, bir yerden başladık. Ee, Öngördüğümüz kısmın yüzde ikisine falan tekabül eden bir alan oldu ama. Bayağı olmuş yani. <gülüyor> i̇lerledik hocam, birden ikiye <gülüyor> geçtik. Ee, dolayısıyla oradan devam edebiliriz. Şimdi hocam bu kaldığımız yerden ilerleyebiliriz. Nerede kalmıştık? Ee, Şimdi tabii reklam arasında da konuştuğumuz için. Bizim için kaldığımız yer başka, izleyicilerimiz için başka bir yer. Biz izleyicileri esas alalım, yani programa esas alalım. Şimdi dil, şiir ve dil meselesini konuştuk. Size enteresan şairler açısından memnuniyet verici. Yok, ben bunun tarihsel tecrübeye istinaden söylüyorum. Duygusal da davranabilirim şiirle ilgilenen biri olarak. Ama ilk minnetlerden itibaren. Ee, şimdi Platon devletlerinde müzisyenlerle kavga etmiyor, şairlerle kavga ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de şairlerle problem var. Buradaki şairler e, bizim bildiğimiz anlamda şairler değil. E, klasik gelenekte şiir, keldani geleneğinde hakikati ifade etme aracı olarak düşünüyor dil üzerinden. Ve bu devam ediyor daha sonra. Yani bu hurufilik, kabalizm yani diyelim ki Cabir'in kimyasını anlamak için, Arap şiirine aşina olmak gerekiyor. Bak dikkat et cümleme. Cabir'in el kimyasını anlamak için, oradaki dil vurgusunu, hassasiyetini anlamak için... Arap şiirine biraz aşina, Arap dil şiiri ve Arap diline biraz aşina olmak gerekiyor. Hmm. Çünkü nesnelerin isimle olan ilişkisini... Yani etimos, kelimenin kökeni nesneyi verir mi vermez mi tartışması var. dil. ...son derece öncedir bu işlerde. Yani diyelim ki çivi yazısıyla yazılmış... ...bir evrenin idraki... ...Mezopotamyalıları en geniş anlamıyla Sümerler'den... ...Aramlar, Babiller, Keldaniler'i düşün. Platon'un Teatritos diyaloğunda... E, ...Sokrates üzerinden mücadele ettiği... ...dil anlayışı çivi yazısına dayalı bir dil anlayışıdır mesela. Dolayısıyla dil, şiir dilden koparmaz. Bir bütün olarak dil... E, ...sadece... Gerçekliği tasvir etmiyor, gerçekliği kuruyor. Nesnenin e, özü dilsel ifadenin donmuş halidir diyor. Tanrı tot efsanesi. Ben onlara gireyim ya. Niye girdiğimiz? sohbet ediyoruz Şimdi. Sayılmaz. E, Platon bize bunu anlatıyor şeyde. Tanrı tot e, geçen bir sistem bahsettik hatırlarsan. Filosofya, evet. sofya filan. Şimdi tanrı tot e, konuşuyor. Ve bu ses donup evren ortaya çıkıyor. Böyle bir mitolojik bir kabul var. Yani e, on emri ya da önce söz var da hep bunlarla alakalıdır. Orada bir dilsel ifade var. Bu, bu dilsel ifade e, biz modern bilimde de dikkat et formüller buluyoruz. kimyada yani da şurada o da dilsel bir ifade gibi. Yani evren esas itibarıyla Tanrı'nın sözünün cisimleşmiş halidir. Emrinin cisimleşmiş halidir. Kün emrinin. İslam açısından bakarsak. Şimdi o, e, dolayısıyla e, klasik geleneklerde e, etimosun yani kelimenin, otantik kelimi de kastediyorum e, yapısı, nesnenin yapısıyla birebir bir mutabakat gösteriyor. Ruhfilik buradan çıkıyor. Kabalizm buradan çıkıyor. E, bu, tüm bunlar ele aldığınız zaman dil Tanrı'nın dilidir. Tanrı saz çalmıyor. Müzik Onun için dil müziği önceler. Bu tarafı düşünürsen... Müzik çok daha üst bir kültürde ortaya çıkıyor felsefi anlamıyla o da Pitagorasçı gelenekte çok farklı bir şey. Yani ben şiiri ve dili bu kadar merkeze yerleştirirken zihnimin arka planında tüm bu Mısır, Mezopotamya geleneklerini dikkate alarak söylüyorum. O açıdan dil mesela mutezile bile belli bir dönem dil üzerinden gerçeklikle irtibat kuruyor. ve Cabir bin Hayyan kimya eserlerinde nesnelerin adlarıyla nesnelerin içerikleri arasında mütekabiliyetler kurmaya çalışıyor. Yani biz bir nesnenin ismini analiz edersek, otantik ismini analiz edersek ki bu otantik isimden kastedilen işte tanrısal kökeni olması bakımından nesnenin özünü yakalayabilir miyiz? Bu çok büyük bir iddia, anlıyor muyum? O açıdan bu cümleleri kurdum, bunun arka planında bu var. Ee, dil tekrar ediyorum, dil burada basit bir tasvir aracı değil. Ya da mevcut gerçekliği, yakalama değil. Benzer benzeri bilir. Biz dille dili yakalıyoruz aslında bu adamlar için. Yani evren bir dilin cisimleşmiş hali. Biz de bunu tekrar e, ne yapalım? zipli bir dosya gibi açıyoruz bunu. Onun, tabi o açıdan e, ilk simyacıların e, dile bu kadar önem vermeleri... Sadece İslam dünyasındaki simyacıları kastetmiyorum. Simya çok eski bir bilimdir. Mısır'a kadar gider. Simyacıların dile bu kadar önem vermeleri ve dini metinlerle uğraşan geleneklerin dili bu kadar merkeze almaları bununla alakalı. Yani gerçeklik dilin bir ifadesidir bizatihi. Tanrısal ilahi dilin cisimleşmiş halidir anlamında söylüyorum. Buraya kadar giden yeni bir kökeni var. Dolayısıyla şiir, şairlerle kavga etmek Platon'da ya da kutsal metinlerde bununla alakalı. Gerçekliği, e, nesnenin gerçekliğini, varlığın hakikatini dil üzerinden yakalama iddiasıyla alakalı bu. Bununla ilgili çok güzel aslında İngilizce metinler var. E, Türkçe'de var mı bilmiyorum ama e, o metinleri okuduğumuz zaman yani Platon'un ve kutsal metinlerde şairlerle olan özellikle keldani örneklerinde dikkat et keldanilere örnek verilir bunun için Kur'an-ı Kerim'de de geçer verilmesi bununla çok alakalı. Yani şiir basit anlamıyla bir duygu durumu ya da Güzel söz, sanatı. söz sanatı değil esas itibariyle. Bizdeki ilham bahsinin aslında altını çizmek istediği yer de burası. Yani Tanrı'dan kıvılcım çekmek. ilham mesela muhtemelen şeyi bu. Şimdi ilham lehimle alakalıdır. Dil sizi gerçekliğe lehmeder. Yani bitiştirir anlamıyla alakalı. Yani siz dil üzerinden şiir ...onun en üst formu olması bakımından gerçeklisi irtibatlandırır anlamındadır o. İlham odur. İlham, beni gerçeklikle irtibatlandıran e, neyse ise odur, hmm. tamam Ona çok dikkat etmek lazım. Yani. Ee, Neticede bu, e, ilk dönemlerde insanlar, bu daha tabii kültürler çok karmaşıklaştığı zaman... E, ...sofistik hali geldiğinden bundan aşağıya süzülüşü, eğlenceye dönüşmüş olabilir. Belirli sosyal statü elde etmek için kullanılmış olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Her şey için böyle Her ama Her şey için böyle. Tabii canım yani iktidar, iktidar alanları oluştuğu zaman yozlaşır. Buna dikkat eder. İktidar alanları e, üretimi, birikimi yozlaştırır. Bu iktidar sadece politik iktidar değil. Siyasi iktidar değil. E, i̇ktisadi iktidar da öyledir. Dini iktidar da öyledir. Bilimsel iktidar da öyledir. E, bir yerde üretilen o artı değer bir iktidar aracına dönüştürülüyorsa orada yozlaşma başlar. Bu şiirde de böyledir. Tamam ama şey de var tabii hocam. Yani bir yerde üretilen artı değerin iktidar aracına dönüşmeyeceği bir formda insanlar arasında mümkün mü? Mümkün, Değil. mümkün. Örneği var mıdır tabii, mesela? Tabii. E, devleti bunun için kurmuşlar. Düvlenin ha. siyaseti devlettir. Düvle artı değer demektir. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Artı değerdir. Düvle kelimesi. Bunu siyaseti devleti verir size devletin esas amacı düvlenin siyasetidir. Yani refahın insanlar arasında bir iki milyon insan arasında paylaştırılması elden geldiğince bununla alakalı bir yazı çıkacak yakında. Şehrin metafizik imkanı diye. Ha, eyvallah. Tam benim söylediğim gene doğru oluyor. Tabii, Tabii doğru. insan arasında böyle bir şey var. Var. Bunu ha. baskılamak ve dengelemek üzere de devlet fikri. Tüm şehirler kadim dönemde tüm şehirler bunu çok kuruluyor. Ha. Ve dikkat et tüm şehirleri kuranlar eee ilk şeyde bir tanrıdır. Şehir adları tanrı adıyla özdeştir. Asur diyorsun, Uruk diyorsun, Ur diyorsun. Hepsi tanrı adıdır. Tanrı yasa demek. Yasa demek burada. Yani şehrin bir yasalılığı var. Ve ilk bilgeler dikkat et şeyde Helenistik e, Yunan'da Helenistik dönemde şehir kurucular bilgelerdir hep. Ve onlar ülke şehirlerin anayasasını yapan insanlardır. Solonlar falan falan. O, o yasalılığın kurulması işte Dilen'in Artı değerin insan arasındaki paylaşımını, refahı yaygınlaştırma, kamu anlaştırma arayışı ile alakalı. Şehir bunun için kurulur. Bugünkü şehir kapitalizmin işçi kampları. Ne öyle Üretici kampları yani, i̇şte tüketici kampları. Bu bunlar şehir değil ki. Biz kapitalizmin işçileriiz yani. Bu yüzden bugünkü şehirde insan insan olarak kalamıyor. Sürekli bir şeyler eksiliyor ondan. E Tabii işçisin ya. Sen birlerini beslemek zorundasın ya. Birlerini yetiştirmek zorundasın. Tatilini bile adam kara dönüştürmüş. <gülüyor> Tatilini bile onlar belirliyor. Nerede tatil yapacağını tayin ediyor senin. Millet tatil yaptığını zannediyor. Çalışıyorsun yani. Tatilde bile artık işçisin sen. Evet. Şu anda bizim tatil anlayışımız işçiliğin devamıdır. Uzantısıdır ya. Yani. Kazandığına tekrar harcayı. Düşünce de buraya geçtik ya Yusuf. Ee, yani <gülüyor> hakikaten... her şey mümkün artık. <gülüyor> her şey mümkün evet. Hocam şimdi çok başlık var. Vaktimiz daralıyor. Son 15-20 dakikalık dilimdeyiz. Dolayısıyla böyle biraz daha hızlı gidip kafamdaki birkaç şey var. Onları en azından bir yere koyalım istiyorum. Evet. Ee, şimdi düşüncenin... E, bu ilk akla gelen şeylerden biri bir sınırı var mı? Yani durması gereken e, ya da çalışmayacağı yer. Yine az önceki örneğe gittiğimiz zaman... Ha. Genel anlamıyla düşünce mi? Düşüncenin bir türü mü? Bu, Genel bu, bu anlamıyla düşünce'nin ya sonsuzluğu kendine konu alan, sınırsızlığı kendine konu alan, mutluluğu kendine konu alan bir düşünce sınır olabilir mi? E, Mümkün olmaz. Tabi ama şöyle şimdi e, program boyunca konuştuğumuz örnek üzerinden e, zaman ve mekanın öncesi İşte Big Bang'den önce e, ne e, konuşuyoruz ya düşünüyoruz ne? ben oraya düşünebilirim. Evet. E, bu, bu düşünce mesela ne? Masaya konulacak bir düşünce mi yani? Tabii. Bu, bir sürü felsefi sistem, dini sistem, metafizik Ama sistem. ölçüm yok, bunu kıyaslayabileceğim bir modelim yok, bir ilkem ha, o, yok burada. O, o, o e, Big Bang'den sonraki somut olan fiziksel gerçekliğin bilgisi. O da başka bir bilgi canım, o da düşüncenin başka bir formu. Yani, düşüncenin diyelim ki teorik düşüncenin bir ifadesi olabilir o. Ya da empirik düşüncenin olabilir. Ya bir sürü düşünce türü var dedik ya onlardan birinin konusu olabilir istidlal düşüncenin konusu olabilir matematiksel düşüncenin konusu olması bakımından yani illa şimdi bardak yapmak e, bir düşüncedir en genel anlamıyla ama onun kendi o da bir tefekkür değil mi o tefekkürün tanımı var mı diyebilirsin ona in... Poetik düşünce diye bir ürün veren intihacı düşünce. Hmm. Bir, mesela de bir düşünce canım adam düşünüyor ama o intihacı. Yani bir neticeyi esas alarak kafasında bir formu gerçekleştirmek üzere. Anlatabiliyor musun Teknik de bir düşüncedir tekne. Belirli fikirleri maddeye yediriyorsun. Şimdi onlar üzerine bence daha sonra konuşalım. Yani düşüncenin türleri. teorik düşünce nedir? Aynı Poetik... mıdır ama peki hocam oraya mesela şimdi Aynı. atıyorum e, kimyada işte o elementleri e, tespit eden Rus... Bu bu neye benziyor biliyor musun sen? Şimdi doğal sayılar üzerine düşünmek matematiktir de matematikteki so, sonsuz kavram üzerine düşünmek niye matematik değil? O da bir matematik. Hmm. Ama bir doğal sayı, sayma sayıları 1 2 3 4 5, doğal sayıda 0 işte ne bir reel sayılar. Burada bile bir verim var ama hocam. Mesela Big Bang öncesin Tamam. Peki sen matematize sonsuz üzerine de ne Nasıl bir fayda sağlıyor sana? Demin Cantor'un. Hı. Hmm. Işte, e, nedir Kurt Gödel'in düşünceleri en nihayetinde sana ne fayda sağlıyor? O entelektüel merak ve korkunun e, ürettiği yapılar diyelim. Yani bu <gülüyor> şimdi düşüncenin e, insanın faydasına o faydayı da tanımlamamız lazım tabii. Dönüştürülmesi başka bir şey. O da önemli tabii. E, ama teorik düşünce bunun için yapılmıyor. Şimdi tüm düşünürlerin hem Yunan hem Elinistik, hem İslam hem de belki e, modern dönemde belli bir yere kadar düşünceye bir Muayyen amaç belirlendiğinde o teorik olma imkanını kaybeder. Buraya çok dikkat. Yani biz yola çıkarken niye çözeceğimizi varsayarsak daha baştan. Bu denklemi çözmek istiyorum diye yani oturduk. Eğer şöyle hatta hangi metindeydi şimdi onu hemen hatırlayamadım ama. Şöyle diyor insan eylemlerini bir sonucu verecek şekilde tertip etmek. Halis bir tefekkür değildir. Bu pek çoğumuzu boşa düşürüyor. E tabi ama işte, biten pek Ama iyiyiz. işte orada onları dedim ya, konuşuyoruz. tedebür diyoruz ona mesela. Tedbir. Mesela işte sabah çıkıyorsun, annen sana ne diyor? Şemsiyeni al. Niye? Tedbirli ol, yağmur yağ Bu da bir düşünce. Ama orada bir amacı, bir şeyi gerçekleştirmek üzere yavaş çıkıyorsun. mesela Bunun başka bir adı veriyorlar bana. Teemmül diye bir şey var. Bak teemmül, tefekkür, tedebbür, anlatabiliyor muyum? nazar, taakül, yani bunlar boşuna öğretilmiyor. Birbirle çakıştığı, kesiştiği yerler var. Birbirinden ayrı olduğu şeyler var. Şimdi diyelim ki nazar, nazarafi, yani ak, akılla düşünmek e, dediğimiz yapı da amaç doğrudan bir bardak yapmak, bir elbise dikmek ya da devlet kurmak değil ki. Yani devletin hakikaten düşünmek başka bir şey devlet kurmak başka bir şeydir. Ha şunu diyebilirsin, devletin hakikatini de düşündüğümde, devleti ona göre kurduğumda bu çok daha iyi bir devlet olur. Orada zaten itiraz yok. O eylemin, şey, tefekkürün, o teorik düşüncenin pratize edilmiş hali. Ameli e, bir tatbiki hatta. Sonuçları Biz... açısından hangisinin kıymetli olacağına dair bir yargıda da bulunulamaz. Diğeri daha kıymetli sonuçlar doğurabilir. Hiç bir... belli olmaz o. Onu ancak pratize ederek e, gerçek. Yani hatta ameli düşünceyle tatbiki düşünce bile farklıdır bak. Yani bir şeyin bir tefekkürün bir nazari düşüncenin ameli ifadesi ile onun tatbiki ifadesi de birbirinden farklıdır mesela. Ya yani bunlar üzerine üzenizin düşünmesi gerekiyor. Şunu söyleyelim Yusuf, her kavram katmanlıdır, her kavram hareketlidir. Yani bir yerden yakaladığın zaman birçok yere açığa düşer. İnsan zihni biraz kolayına geliyor. Bir şeye bir tanım yapayım. Ben tabiatım miş bunu uygun değil bir şeyi tanımlayayım, orada kalsın. Hak kenara kalıyor. Ve sonra da bunu imna ettireyim, dikte ettireyim. E, bu bir dogmatizmdir aslında. Yani e, dindarlık, amiyen anlamda dindarlık aslında e, herhangi bir konuda tek bir cümle kurulacağını varsayıp o cümleyi kurmak ve insanlara bunu dikte etmektir. Dindar bilinç de bu bilinçtir. Onun için bunun dinle, İslam'la, İslam'la, İslam'la alakası yok. Onun için çok dindar bilinçli insan var. Bak, sözüme dikkat et. Yani bir şey hakkında tek bir cümle var. Bunu da ben kurdum. Nasret Öztürk'ün Fırkasındaki gibi. Ve ben bunu da ediyorum. İşte o dindardır o. Bugünkü anlamıyla kastediyorum. Halbuki esas benim anladığım anlamda dindarlık seni çoklu bir şeye, manzaraya, bir sahneye taşıma işidir. Tabii. Hegel'in çok güzel bir ifadesi var. Hakiki dindarlık insanı özgürleştirir. Bu... Bu cümlenin tabii hangi anlamda özgürleştirir? Çünkü seni tüm kayıtlardan kurtarıp mutlakla irtibat kurmanı sağlar. Sonsuzla soru sormanı mümkün kılar çünkü. Tabii esas itibariyle din din din bir yol olarak senin tüm zaman mekan kayıtlarından kurtulup doğrudan mutlak olanla irtibatını merkeze almanı sağlar din budur. Yani Müslüman olmak böyle bir şeydir ya. Tanrıyı merkeze alarak düşünmek, Tanrı'yı merkez alarak yaşamak, Tanrı'yı merkez alarak soru sormak. Tanrı'yı merkez alarak <gülüyor> neyse bu işte bu tam anlamıyla özgürlüktür. <gülüyor> Onun için sadece Tanrı önünde eğiliyor Müslüman. Benim anladığım anlam hakiki Müslüman. Tamam. Fakat şöyle şimdi mesela bir başka gözle konuşayım. Bir sabit etrafında döneceğimiz bir yer inşa ettiğimiz andan itibaren ...dogmatik diye... ...tanımlamayacak mıyız onu? Aslında dogmatik... O, bütün biz Tanrı'yı koyduk, diğeri de işte... ...su bardağını koydu, öyle ördü. Hayır. Onu kastetmiyorum bak. Şimdi... ...ben burada bunu yaparken... ...nihai cümleleri kurdum. Bu cümleler nokta... ...deyip de yola çıkmıyorum canım. Şimdi şu bardak hakkında... ...konuşmanın imkanı çok çeşitli olabilir. Ama biri çıkıp diyor ki... ...ben bu bardak hakkında bir cümlem var... Ve bu cümle sabittir. Bu bardağın hakikati budur. Ve daha sonra tüm soruları yasaklayıp insanlara bir de buyurgan bir şekilde imla ettirici, dikte ettirici bir şekilde cümleler kurmak ve e, bu bardak hakkında kurulacak ikinci, üçüncü cümleleri başta mahkum etmek ve bu cümleleri kuranlarla hakaret etmek. Bunları tezif ve tahkir etmek dogmatizmin zirvesidir. Felsefi düşünce, dini düşünce, bilimsel düşünce de böyle bir dogmatizm verir bize. Ben dini düşünce dekmatizm vermiyor demedim ki zaten. En nihayeti Tanrı'yla ilişki en nihayetinde bireysel bir ilişkidir zaten. Seni onun için özgürleştiriyor. Hmm. Başka yani seni çoklardan azat ediyor. E, Tabii Amentü dediğinde hep birlikte iman etmiyorsun canım sen iman ediyorsun. İman Tanrı'yla birebir yapılan bir akittir, bir sözleşmedir. O, o anlamda sen e, biricik ve çok mahrem bir şeydir. İtikadla tecessüs caiz değildir. Adıdütü nice. Risale, Risale-i Tül son cümlesi. Adam Akayit kitabı yazıyor. Ama sonra diyor ki, Akayitte yani inanç ilkelerinde insanlara tecrüs etmek caiz değildir. ve Buraya dikkat yani. Hocam bu, bunu Türkiye'nin girişine asmak lazım bu evet, cümleyi. Yani, Amentü", Amentü, aslında tüm zaman mekan kayıtlarını reddedip, doğrudan Tanrı'yla bir akit yapma işidir. Ve bu anlamda insan en özgür insandır. Yani siz aşkın bir faili kabul ederek, içkin tüm failleri reddediyorsunuz. Ege'nin kastettiği de bu zaten. Orada mutlak bir özgürlük kazanıyorsun. Mutlakla temas imkanını birebir elde ediyorsun. Bu az bir şey mi canım? Hmm. Doğrudan Tanrıyla e, muhatap oluyorsun. E, bu, bu, ama bu, tabii ki bu sosyal ya da içinde yaşadığımız e, durumla alakalı değil. Ben dilim gramerinden bahsediyorum. Dilin argosu da var biliyorsun. Yani dil gramerindeki gibi konuşulmuyor. Bu da gayet doğal. E, beşeri e, ortamlarda iş farklılaşıyor Evet. Ee, hocam. Dağıttık Çin... mı çok? Yok yok. Yani şöyle içine girmek istiyorum ben biraz daha. E, fakat o zaman çok böyle çıkılmaz bir yere gireriz. Endişesiyle girmeyeyim. Ya çıktığımız ee... yerde baktık yüzemiyoruz. Geri döneriz. Yani bu bu kadar şey yapmayalım dedim ya. Çok oto kontrol uyguluyoruz. E, tamam insanları rencide edecek konularda oto kontrol uygularım ama Neticede burada bir şey, dedim ya. Biz cümleyi kurduk bunu satmıyoruz yani. Bunun pazarlamasını yapmıyoruz. Böyle bir şey yok. Eyvallah. Soruların peşinde diyoruz bir kere başlığımıza ihanet ederiz o zaman. Her cümlemiz yeni bir soru doğuruyorsa biz doğru bir yoldayız demektir. İyi bir yolda. Her soru, cümlemiz, her yargımız yeni bir soru doğuracak. İnşallah. E, düşünce budur yani biz kimseye reçete vermiyoruz canım. Öyle bir derdimiz de yok. Öyle bir iddam da yok onu da söyleyeyim yani. Ben e, bugünkü düşüncelerimi yarın hepsini değiştirebilirim. Neticede bunlar inanç ilkeleri değil benim için değerle de dönüşmedi. Düşünüyoruz. Ülerde biri çıkar der ki ya böyle dedin ama aslında şöyle şöyledir. E ben beni ikna ettikten sonra ya da ben aklım onu yatıktan sonra kabul ederim. Biraz rahat olalım. Düşün yukarıda düşünce şöyle, sokağa çıktığın zaman sokakta e, yaşamı idaretinin anlam değer dünyası var. Bu bizim de dünyamız. Bu mi toplumun çocuklarıyız biz. O başka bir şey ama yukarıda bu işleri konuşurken kafamıza bu kadar kayıt koyarsak düşünüyor olmayız. Tekrar etmiş oluruz. inandıklarımızı, daha önceden bildiklerimizi tekrar etmiş oluruz. Birbirimize aktarmış oluruz. Bu düşünmek değil yani. Hmm. Belki de düşünmek o tekrarları kendimize konu kılıp niye bunları tekrar ediyoruz? Bu, bunun sorusu neydi? Yani o sorunlarıyla irtibatlandırmak düşünmek halis düşünmek belki de bu. Eyvallah. Belki de tam bu cephesi dolayısıyla hocam birisi diğerine bir reçete veremez. Yukarıda mümkün değil bu canım. Yani onun Çekere için farklı adam. düşünce okulları ortaya çıkıyor. Farklı perspektifler ortaya çıkıyor. Buna imkan vermezse bir kültür. O kültür kirlenir. Ne anlamda kirlenir? Hmm. Göl olur. Göl çamura dönüşür. Bir süre sonra kurur gider yani. Göl kurur biliyorsun. Su almazsa bir yerden. Onun için o farklı perspektifler, bakış açıları, sorular. netice aşağı süzülmesi, onun faydaya dönüşmesi başka bir şey ama yani Yukarıda... Bu yapılara çok imkan vermek lazım. Gürül gürül atmalı o. E tabii şimdi ama kısa vadede tehlikeli duruyor hocam herkes için İktidar için diyelim hani ee, işler Hiç... derken siyasi iktidarı kastetmiyorum haliyle. Ee, ama şöyle alış... için alışkanlıkları tehlikeli. içine gömülü olan her insan için bu tür sorulara da düşünce rahatsız edicidir. Hmm. Bu gayet doğal ama bu da insani bir şey yani bu o dönüşümleri gerçekleştiren. Yeni sorulardır ama o yeni sorulara karşı direnen unsurların da olması lazım ki belli bir süreklilik inşa edesin. Bunu daha önce söyledim burada bilmiyorum o evet. yobazlık meselesini hatırla. Yani yobaz, e, mutaasıp insan o sürekliliği sağlayan insandır. Bunu e, belli bir iktidar alanına dönüştürmüyorsa yapsın canım. Yani bunlar da doğa, neticede düşünceyi üretiyorsun da, bir toplum için üretiyorsun. Tutup İbn-i gibi e, şehirde bir ada üretmek ya da İbn-i gibi adaya kaçmak... Yani işi çözmüyor Bir toplum içerisindesin, hatta artık tüm insanlığı düşün. Elbette senin düşüncelerin bazılarını rahatsız edecek. Doğal bir belki olması gereken. Bundan sen niye rahatsız oluyorsun ben anlamıyorum. Yani sen derken. Yo, eyvallah. Tamamdır. Hem düşündüğünü iddia ediyorsun, hem tekrarları gündemine alıp eleştirdiğini söylüyorsun, ezber bozuyorsun. Niyse var ya böyle cümleler. Hem de diyorsun ki a rahatsız oldu. Ben bundan rahatsızım. Niye rahatsız oluyorsun ki zaten işin doğası bu yani. Hep de böyleydi bu. Evet, aldırma buna yani. Hmm. Bir de şimdi şuna benziyor bu. Şimdi bir baba bir anne ya da çocuklarının itirazlarını, çocukların eleştirilerini, çocukların soru sorma biçimlerini ciddiye alıp ciddiye ederken burada vay ve deyip üzerine gitmez canım. Yani sen eğer bir düşünürsen ve belirli bir meseleyi, bir konuyu kendine konu kılmışsan bu konuya aşina olmayanların söyleyeceği cümlelerin seni rahatsız etmemesi lazım. E gayet doğal yani. Dili müsait olmayabilir, birikimi müsait olmayabilir, zekası müsait olmayabilir. Hatta belki ahlakı da müsait değildir. Yani ne demiştik hatırla. Anlamak sadece bir idrak sorunu değil, bir ahlak sorunu aynı zamanda. Seni anlamak istemiyor bile olabilir. Niyeti buna müsait de olmayabilir yani. E o açıdan bence düşündüğün iddia eden insanların insanlardan bu kadar rahatsız olması düşüncelerinden emin olmamalarıyla alakalıdır. Ve iki de bir insanlara tahkir etmeleri, tezif etmeleri çıkıp bu doğru değil. Ya sen düşüncenin emin, sen İşine bak. Düşün yani. Hmm. İkide bir e, insanlardan rahatsızlığını ifade edici O zaman demek ki sen düşüncenin emin değilsin. Hmm. E, ki şey zaten ediyor. bahsi diğer. hani sen onu paketleyip anlatamadın, ifade edemedin, dile getiremedin bir tarafıyla. Da. Bu bahsi diğer. Şimdi şöyle çok, çok güzel ama. yemek yaparsın da hani. Yine Amia günlük bir örnek Çok güzel yemek yaparsın ama onun sunumu diye bir şey var değil mi? Evet. Tabakı, seçişi, onun konuluşu gelip onun gelip küt diye atar mısın? Sen çok güzel bir düşünce ürettin. Ama öyle bir sunuyorsun ki insanları rahatsız ediyorsun. Ve sonra insanların tepkisinden de tepki koyuyorsun. E düşüncenin de bir sunuşu var canım. Bir ifade edilişi var. Anlatabiliyor muyum? Tüm bunlara rağmen bir rahatsızlık varsa... O da senin düşüncenin, kat, ürettiğin düşüncenin sonucuna katlanmanla alakalı bir şey. O zaman neyrettin onu? Göze almıyorsun. Göze alacaksın tabii yani. Hmm. Niyetin halis ise. Niyetin halis ise evet belli bir iktidar alanı ya insanın niyetini bozan hep bu iktidar talepleridir. Ekonomik iktidar talebi, politik iktidar talebi, dini iktidar talebi efendim neyse bunlar bu iktidar talebi işin içine girdiği zaman İnsan hep rol yapıyor. Sahne oyunu oynuyor. O, ve o karşı tarafa da yansıyor bak. Siz seniz Bir süre sonra insanlar sizin... Yanlış bile onlar için yanlış olan bir şey söylesiniz bile... Ona bir tahammül gösterir. Bir saygı duyar. Ama onun üzerinden... Onun aracılığıyla... Başka bir şey hedefliyorsun. insanlar sizin kadar zekidir merak etmeyin. Yani e, insanları bu kadar da küçük görmek doğru değil. Hele hele yaşam zeka ile gider... İnsanlar zekayla bu işe yaklaştıkları için akıllı insanlardan daha başarılıdırlar bu konuda. Bunun gözden kaçırılmamak lazım. Bir tarafıyla da acı olan şu hocam o bahsettiğiniz hani her şeyi bozuyor dediğiniz o iktidar alanları çok küçük iktidar alanlarına da talip oluyor insan. Ya tabii yani canım, kişilik, ana, ana bilim dalı başkanlığı için yardım, kavga ediyor. Okulda müdürlük için kavga ediyor. Müdür yardımcılığı için kavga ediyor. O kadar küçük iktidar alanları ki bunlar. Yani büyük iktidar alanlarından bahsetmiyorum. E, tabii yani herkes bir yer tutmaya... Evet, evet. E, 10, bin, 10 bin kişilik bir cemaat kitlesi toplasın diye bir Yani düşün. Yani. Bu o açıdan e, bu, hakikaten bu çok e, düşünceyi de bozan bir iş. Bu iktidar e, alanı, talebi. E, halis düşünceyi de bir süre sonra... Çünkü iktidar alanı üret, ürettiğiniz zaman e, belirli bir iktisadi değer üretiyorsunuz. Belirli bir gücün ürettiği değerler oluyor. Ve bunu korumak için bu sefer düşüncenizden tahammül başlıyorsunuz. Bakın ...tüm cemiyetler, cemaatler, dini ya da la dini fark etmez... ...belirli bir örgütlenmeye gittikleri zaman... ...belirli bir güç üretiyorlar, gayet doğal. Üç kişi bir araya gelince, üç kişinin gücünden fazla bir güç ortaya çıkar. Bu doğrudur. Bu güç, bir süre sonra farklı değerler ürettiğinden dolayı... ...onları korumak için, o gücün işlevselliğini korumak için... ...sorularınızı unutuyorsunuz, niyetlerinizi unutuyorsunuz... ...farklı işler yapmaya başlıyorsunuz. Onun için... Düşün, düşünürün, düşünürün biraz münzevi olması, e, iktidar alanlarından uzak kalması, düşüncenin selameti ve siyahati açısından elzemdir diye düşünüyorum. Bunun engellemenin e, yolu... E, Düşüncene saygı göstermek ya, kendine evet. saygı göstermek. Çünkü yani o kitlenin de değiştirdiği, tam dediğiniz gibi bir e, sürece başlıyor yani. Tabii, şey, evet, e, gayet mübletli. doğal ama yani bu da bu anormal da bir şey değil. Bu da gayet doğaldır yani. Normal midir hocam? Yani şöyle... E, İddiası, teklifi göze aldıkları itibariyle çok aşkın meseleler Hı -hı. falan ama oradaki atıyorum 60 kişinin... Ama eğer evet. o iddiaların, o kavramların, o önermelerin, o cümlelerin ürettiği bir gücü gözünüze kestiriyorsanız, o gücü suistimal etmek istiyorsanız iste o zaman olurdu. Hı -hı. Yani mesela diyelim ki dini bilginin, dini değerlerin bir gücü var. büyük. Politik değerlerin bir gücü var tabii. İdeolojik değerlerin bir gücü var. Bunları siz e, uzun... bunların tamamının değildirlerinin de bir gücü var. Tabii. tabi. Hele gençler genelde kurucu cümleler üzerinden iş görmez. Karşı taraf ol, taraf olmak, yıkıcı cümleler hatta. Hmm. Ve özellikle bu gençlerin suiistimali de biraz bununla alakalı. Çünkü kurucu cümleler e, insanları düşündürtür, yorar. Genç insan buna henüz hazır değildir. Bir iki hazır değildir olgunluğu itibariyle Bir de hayattan beklentileri Amaçları bakımından buna hazır değildir. O suistimale de çok açıktır bu açıdan. Peki şimdi tavsiye ettiğiniz şey bir parça münzevi olmaktı. Yok, üst düşünür, yani için. düşünce öğretenleri. İşte bu da toplumdan kopukluk, fildişiklülüğe gibi. Münzevilik iktidar, alan, iktidar alanlarından inzivayı kastediyorum canım. Hmm. Yani üniversitede görev yaparsanız toplumla aynı camiye gidersin ne bileyim neyse inancın. Kahvehaneye gidersin, ayrı bir şey onu kastetmiyorum, böyle o değil. Gerçeklikten kopmak anlamına gelir o. İhtar alanlarından uzak durmak önemli, düşüncenin itibarı bakımından. Ee, Diye düşünüyorum. Mutlak değil. Yani Yusuf bunlarda <gülüyor> neticede bir düşünce. Şey, tar yorum. Tartışılabilir. Elbette. Tartışılabilir. Yani nihai cümleler değil bunlar yani, o demek istiyorum. İnsandan sadır olan nihai cümle söz konusu olabilir mi? vahiy almıyorsa. Şöyle büyük sorular hakkında olmaz. Yani vahiy de neticede bir cümledir ve o cümlede tefsire, peygamber bunun hakikatini bilebilir de ondan sonra hmm. bu tefsire konudur bakın. Unutmuyor Benim müdrikem kadar zaten. E tabi canım yani neticede şartlarla alakalı, toplumsal şartlar, birikimle alakalı çok bir çeşitli koşullar. Niye çok tefsir yazıyorsun? Şimdi dindeki e, ifadenin, ibarenin değişmemesiyle o ibarenin yorumunun idrakinin değişmesi arasında fark var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah, tamam ama bunun yorumu oradaki ilah nedir, Allah nedir, La nedir, bunların yorumu sizin bilgimizle değişir canım. Yani Razi'nin tefsirindeki La ilahe illallah yorumuyla ondan 300 yıl önceki yorum aynı değil ya. Tefsirler ekolojik olarak bir bakın yani. Bir usul dahilinde insan adedi kadardır denebilir mi? Doğru olur mu? Hayır bunu maverdi diyor canım, şey, ma ma mahturidi bizim yani mezhepte imamımız olan Maturidi tevhid girişinde belli bir yöntemden de olmak kaydıyla e, bunun yöntem demek denetlenebilir olmak demektir çünkü eee istediği gibi yapabilirse bir usulü tefsir dahilinde tabii. Hmm. Öbür türlü yani zaten Ömer Türker hocanın güzel bir ifadesi var. Ulema'nın görevi zaten vahiy ile gerçeklik arasındaki irtibatı makası sürekli daraltmaktır yani bunu hmm. alim yapıyor. Bu da yorumla yapılır. Bu gayet doğal. Bir bir hadise. Eyvallah. Hocam şimdi biraz daha e, yumuşatayım isterim e, şeyi. Bugün biraz e, okyanusa çok hızlı mı daldık? Böyle e, bir şey oldu. Programda yani. programın kritiğini yapabiliriz hocam. Hiç sorun yok. Ben e, ilk bölüme nazaran daha fazla e, doğrusu keyif aldım. İnşallah izleyicilerimiz de dostlarımız da e, doğru kelime keyif midir bilmiyorum ama. Olabilir ya. Günlük e, dilde kullanalım. Ne olacak illa hep Hakikatinin dikkat altına kendimizi seçmeyelim. <gülüyor> o kadar <gülüyor> yormayalım kendimizde. Hmm. Evet. Beni ait bir düşünce var mıdır? Nere? Bana, bana ait. Bunu tabii şey gündelik kullanımla ilgili yumuşatacağım dediğim orasıydı. Ben öyle düşünmüyorum. Bunu hatta şöyle de ilerleteyim, daha da yumuşatayım, daha da güncel bir şeye dönüştüreyim. Hani yaşadığımız örnek özellikle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla çok daha kendisini alan bulan bir yer. 40 yıllık e, diyelim tefsir profesörü e, bir şey söylüyor. E, bir şey, biri girip ben öyle düşünmüyorum. Ya O bilginin e, düşünce tarzından deforme edilmiş hali. Şimdi e, yine hangi düşünür söyledi bilmiyorum ama diyor ki matbaa herkesi okur sosyal medya herkesi yazar yaptı. E, <gülüyor> şimdi e, doğru e, okuma Hatta kitabın icadı İslam dünyasında bunu başlatıyor. Matbaa bunu çoğaltıyor. İşte herkes yazar. Ama bu yanlış örnekler ya da kötü örnekler deforme edilmiş yapılardan hareket ederek deforme, formun kendisi hakkında konuşmamızı gerektirmiyor. Yani argo dilin gramerine tahallük eden bir şey değil. O gramerin bozulmuş bir halidir, bir formudur. Siz önce grameri bilirsiniz, gramer üzerine konuşursunuz. Sonra argo... Ona göre konumlandırırsınız. Ya da avızları ona göre konumlandırırsınız. Lehçeleri ona göre ama Bir gramer var. Şimdi biz burada genelde düşünce derken ya da bir şeyin üzerine koyuyoruz. Ya, grameri dikkate alıyoruz. E onlar işin deforme olmuş halleri. Formu bozulmuş halleri. Bunu da böyle panikleyerek cevaplandı. Bu bir vaka. Yani i̇nsanlığın bir vakası. Bunu da belli bir güzergaha ...koyacak. Buna da bir yasalılık getirecek. Burada da bir belirsizlik olduğu için insanlar panikliyorlar. Şu şu anda sosyal medyanın bir kurallılığı yok, bir yasalılığı yok, bir hukuku yok. E, birden ortaya çıktı ve e, öngörülemez durumlar söz konusu. Tanımlanamaz durumlar söz konusu. Öngörülmek ile tanımlanamaz durumlar söz konusu. E, bu boşluktan faydalanarak insanlar her söylediğini yani bana e, yazılan yazı şeyleri Twitter okusam gülersin. Hatta dedim ya çok insan yani ayet yazıp altına küfür yazan arkadaşlarımız da var. Yani dindarlığın seviyesi bu hale gelmiş. Şimdi bunlara bakıp e, bir paniğe kapılmanın bir anlamı yok. Buna yavaş yavaş bir şey bulunacaktır. Evet. Bir kurallılık, o belirsizlik giderilecektir diye düşünüyorum. Burada özellikle gençlerin e, üzerine güzel bir araştırma yaptı İstanbul Medya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. Yani biraz da kamusal anlamda sosyal medyayla uğraşan gençlerin... E, niyetleri ve amaçlarını tespit ve teşhiste de yanlış yapılıyor gibime geliyor. Ben o, anla, e, o araştırmanın sonuçlarını okuduğum zaman. E, hmm. O açıdan e, biraz da burada gençleri anlamakla da başlayabiliriz meseleyi. Yani sosyal medya meselesini analiz ederken genelde gençlerin yazıp çizdiklerinden hareket ederek konuşuluyor. Hmm. E, şöyle diyebiliriz mesela sosyal medya da ileride bir düşünme tarzına dönüşebilir. Niye bunu e, yok sayıyoruz ki? Yeni icat edildiği için terbiye edilmedi. Hı. Henüz bir e, yasalılığı yok. İleride olabilir. Tamam. Aslında o e, terbiye evet. ve yasalılığa e, olan ihtiyaç. Yani üzerine düşünmesi gereken ya da düşünülen şey üzerine nasıl düşünülür? Ya yani şöyle. Yusuf, Bardak üzerine düşüneceksen ben başka ne lazım bana? Şimdi o ayrı bir konuda sona geldik artık. Evet. Fakat şu meseleyi iyi vazgeç. Tarihte belli bir dönemde kötü olan daha sonra iyi de olabiliyor. Bak kahve. İlk e, icat edildiğinde düşün yaygınlaşmaya başladığında e, Osmanlı dünyasında haramlığı üzerine bile tartışma var. Şimdi bu kahvenin kendisinden kaynaklanan bir tartışma değil. Kahve o dönemde kötü yerlerde kullanılıyor. Kötü yerler yani toplumdaki kötü yerler. Ay yaşlar, hırsızlar, işte fuhuşun yapıldığı yerler filan. Ona bir vesile olarak oralarda daha, daha çok tüketildiği için böyle bir yasak getiriliyor. Ama kahve daha sonra e, kültürün merkezine yerleşiyor üzerine şiirler yazılıyor. Övü... Tabi yani, tabi. İşte bağlama dikkat et. Yani, yani bir nesnenin, bir aletin, bir edevatın, yani teleskop büyücülerin aletiydi. Ama Galileo'nun elinde bilimin aletine dönüştü. O şey enteresan hocam. Belki onla bitirebiliriz. Galileyi suçladıkları, reddettikleri argüman. Teleskop meselesi. Ee, evet. Tabi tabi. Yani o bilim tarihinde çok anlatırız onu biz. Hani teleskopla bakıyor, işte ayın kraterlerini görüyor gelip bunu. Üniversite profesörü anlatıyor, siz de gelin bakın diyor. Onlardan diyorlar ki, bilim rasyonel bir şeydir. Yani ne? Mantıkla yapılan bir şey canım. Yani belli bir tümden gelimsel yöntemimiz var. Böyle büyücülerin aletiyle bu yapılmaz diye reddediyorlar. Ama daha sonra teleskop, modern bilimin başlatıcısı, sonra mikroskop falan aletlerle geliyor. Yani o açıdan e, tarihsel süreçte nesnelerin ele alınışı ya da kavramların ele alınışı bir, belli bir dönemde çok olumsuz bir kavram daha sonra... Ee, olumlu bir kavrama dönüşür. Hatta hatta e, klasik geleneklerdeki bilimlerin tükendiği yerde yani istidlali rasyonel yöntemlerin tükendiği yerde ortaya çıkan sorular düşünce tarihi insanını anlamak için son derece önemlidir. Bunun üzerine bir program yapabiliriz. Gizli bilimler hmm. e, okült bilimlerin tamam. bugünden bakıldığı gibi değil o hikaye. Değil. Olur mu canım? Olur eyvallah, mu? Eyvallah. Yani tüm o okült sorular bir sonraki yüzyılın Biliminin temel soruları haline dönüşüyor. Bakın bir örnek vereyim size. Evren genişliyor sorusunu bir protestan rahip ortaya atıyor. Einstein bile bunu dini bir sorudur diye diyor Ama bugün modern kozmolojinin en temel kabulüdür. Evrenin genişlemesi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunlara çok ciddi bir şekilde dikkat etmek gerekiyor. Öyle Bunlar da hareketli yani. Bunlar da öyle tek katmanlı işaret edilebilir. Orada dondurulabilir şeyler değil. Eyvallah. Belki bu programın en... E önemli diyebileceğimiz kısadan hisse bölümü ne dair pek çok yer var ama budur kavramlar hareketlidir. Onları sabit katmandır. Katmandır sabit zannedip alıp bir yere koymak mümkün Bak, değil. Mümkün değil. Bir düşünürün metinlerinde bile hareketli olabilir o. Ee, yani gençliğinde yazdığı bir metinle farklıdır. Evet. Olgunluğunda farklıdır o hikaye. Çok dikkat etmek gerekir. Ee, eyvallah hocam süremiz bitti. Süremizi biraz aştık. Öyle mi? Tabii tabii kaş göz yapıyorlar bana. Ee, çok hızlı oldu. E, ağzınıza sağlık 100, 100 program yaptığımızda aynı cümleyi kullanabilirsin e, 100, 100... Öyle de olacak gibi hocam zannediyor Olsun ya rahat ol i̇yi Peki, Herkese iyi akşamlar diliyorum Gecelere hayır olsun Soruların peşindeydik İhsan Fazlaoğlu hocamızla deniz Yusuf Genç Bugün düşünme kavramı etrafında konuşmaya çalıştık Biraz ilerledik e, Haftaya e, cumartesi saat 22'de Başka bir mesele ve kavram etrafında İnşallah burada olacağız Hayırlı akşamlar